şey yok. Hiçbir şey yok. Ne söylerseniz söyleyin. Ne söylerseniz söyleyin. Hepsi tamam mı? Yarım yamalık sözler. Burada ısrar ediyor Yom Hatta din bu noktada ısrar ediyor. Ee, Ramazan-ı Butin'in de Kibrali Ekrem'in Kehuni gibi Allah hakkında sorulan sorular koyun bir kenara diyor. Asıl mesele Cenab-ı Hak Celle celanın peki yani ee, varlığının peki gereği gibi bilinmesi. Onun için ne yaparsan yap, ne ile uğraşırsan uğraş. Önce Cenab-ı Hak Celle celanın gereği gibi tanıması lazım geliyor. Tarikat marikat, burada fasafiso kaldı burada. Ha, i̇limler, tepsi, hadis, hadis, hadis fikri vs. fasafiso kaldı burada affedersiniz. Önce buranın sağlam alınması gerekiyor. Ondan sonra tarikat binasını dik. Ondan sonra Arapça tefsir, hadis, fıkıh binasını dik. Fakat bu temelin mutlaka sağlama oturması lazım. Asıl mesele burası. Burada peki malzeme eksik olduğu müddetçe e, bu temelizden çıkacağım bütün katlar yıkılacaktır. Bizde bugün eğer yani bir iş meydana gelmiyorsa bir dişe dokunur bir faaliyet söz konusu olmuyorsa işte bu altyapıda bu temeldeki eksiklikten kaynaklanıyor bu ve lekad ehsene ulemâ ehli sünneti demek ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yukarı dedi ki derviş şununla yetinsin, yetinsin dedi Mevla'yı arayan insan Allah mevcuttur o kadar hatta dedi burada varlıktan Allah meselesinde varlıktan bile işte Allah vücuttur Allah varlıktır diye konuşmak bile caiz değil. Ya beri yembeği en yetlubuymuşum, ma el vujuding. Cana vujudun, varlığın da ötesinde peki aramak gerekiyor. Kaldı ki ma varlık bazında bile mesela efendim yani şey adam bulamıyor. Nerede kaldı? Varlığın ötesi. Şimdi seyrisülükten ne oluyor? E, Vujud nedir mesela? Esme ve sıfat işi bu yani. E, ama Memurabbani esna ve sefattan öteye e, şu söz konusu oluyor. Oralara geçmesi lazım diyor. Sen efendim yolda bir memlekete giderken yolun kenarındaki plakaları görüyorsun, e, tenekleri görüyorsun. İşte burası nedir? Kayseri. Yüz şu kadar, nüfusu bu kadar, deniz seviyesinin yüksekliği bu kadar vesaire falan. Ha, Kayseri buymuş demek ki vesaire. İşte Cenab-ı Hak Celle Celle, varlıkmış vesaire falan filan. O sen Cenab-ı Hak Celle Celal varlıktır, mevcuttur tabirim var ya, o işte sadece levhayı görüp de Kayseri'yi anlamak gibi bir şeydir. Ama diyor ki, yok, geç o levhayı diyor. Varlık sadece Cenab-ı Hak Celle Celal'e sinyal çeken bir işarettir. Ama Allah'ın öz kendisi, varlık bile değildir. Ya, dağıt Peki Kayseri'ye içeri girdiğin zaman peki, Kayseri'nin içi, ondan sonra şehre girerken görmüş olduğun levhan aynısı mı? Yok, levha sadece işte gideceğin şehrin bir özelliğini Hı. yansıtıyor. Onun hakkında bir iki bilgi veriyor vesaire. Vücut da öyledir. Yoksa kalkıp da Allah vücuttu diyemezsin sen. O zaman seksüktü orada takıma duruyor. Takımlıyorsun orada işte şey. bitti. Onları pışt aşağıya. Hadi bakalım. Tekme tokat aşağıya. Onun için başta ne söyledi? Ali e, himmet olmasıyla he? şu şey de giriş de. yembeği el el-ihtimam el-ihtimam el-ihtimam Şimdi velaka dehsene ulama ve ehli sünneti ayane el-sünnet ve cemaat alimleri diyor ne kadar da güzel söyledi diyor şekerallahu saihum Allahu Teala onların çalışmalarını meşgul kılsın yani kabul buyursun ehli sünnet ve cemaat alimleri ne güzel konuştular fi kavlihim şu sözlerinde evet fi kavlihim şöyle derken bi ziyadeti vücudul vacibi teala allah Teala'nın varlığı zaittir ektir ala zati Subhanahu, Allah'ın öz zatına ek bir durumdur yani Allah'ın öz zatı vücut değil tamam mı? Vücut nedir peki? Zata ektir yani senin anlayacaksın. diyelim mesela ne var? bir taksi var arkasına bir karavan var mesela ha, arabanın kendisi ha, öz kendisi ha, ayrı bir şeydir e, ...karavan ise ona eklenen bir şeydir. zahit bir ilavedir yani. Şimdi efendim, Cenab-ı Hakk'ın vücudu, varlığı, öz zatına ilave ve ek efendim bir özelliktir. Yoksa öz zatı değil. Allah muazzam bir varlıktır diyorsun mesela. Görünüşe söz eyvallah. böyle söyleniyor ama... Yani öz Allah'ı yansıtacak efendim kelime olamadığından, bulunamadığından, kelime darlığından öyle dönüyoruz. Allah'ın öz kendisi bir defa vücut varlık bile değildir. Niye? Bir şey ki, bir şey ki, bir şey ki insan hafızasına sığıyorsa, bir şey ki insan idrak ve anlayış kapasitesine sığıyorsa, o şey de diyelim mesela o kapasite gibi veya o insanın beyni gibi nedir peki? O da mümkündür. Mümkünün kapasitesine, mümkünün anlayışına giren bir şey evlâ biterek mümkündür. Yani sen mümkünsin, sonradan yaratılan bir varlıksın değil mi? Eyvallah. Hangi şey ki senin beyninde peki eğer varlık buluyorsa, izah buluyorsa o da aynen senin gibi nedir peki? Mümkündür. Yani sonralıklıdır. E sen Allah Celle Celaluhu'ya vücut tabiriyle eğer bir en, boy, bir şekil, bir varlık veriyorsan beyninde... O zaman Mevla da senin gibi sonradan yaratılmış bir varlık olduğu imaja anlaşılıyor. Bak iş nereye gidiyor. Ona geldin sen ulema ne şekerullah sayın alimleri ne diyorlar? Diyorlar ki bir ziyadeti vücudul vacib-i taala Cenab-ı Celle onun peki varlığının eee olmasını söylüyorlar ala zat subhanu Allah'ın öz zatına peki karşı e, ne bir Allah'ın varlığı zâiddir ek bir ilavedir mektubatın müteatık yerlerinde geçer diyor ki sıfatı zâide sıfatı zâid eder sıfatı zâide işte ne o sıfatı zâide yani var, şey öz zattan sonra konu edilen özellikler vücut işte ne bileyim ilim hayat semi basar vesaire ne bunlar andan sonra ee, zayit mesela varlıklar bunlar öz zata takılı diyelim mesela öz selman vardır öz selmanın efendim e, ifadesinde ve anlatımında kullanılan bir takım özellikler vardır o tüm özellikler ne oluyor zayit yani kübün dışına sızanlar bunlar e, kübün dışına sızan kübün içindekinin aynısı olmaz bir defa aynısı olmaz aynısı olmaz onun için Allah'a vücut tabiri bile kullanamazsınız. Öz Allah hakkında ha, varlık tabiri de kullanamazsınız. Özzatla sıfatlarla aynı, yani tamamen aynı değil mi? Yani Mahsa vücut diyemezsiniz. Allah'ın öz zatı budur. Mesela Allah'ın öz zatı budur. Şimdi o var ya e, diyelim ki mesela sızma olduktan sonra onu söylüyorsun. Sızma olmadan önce söyle bakayım. Biz olmadan önce yani sıfatlar da ezeli ve ebedi değil mi öyle? Nasıl? Bu tarafların şu sıfatlar ezeli ve ebedi. E peki değil mi? haber yok ne diyeceksin peki? Sen sahip olduğun bütün sanat ve hünerleri ağza yansıtmadan önce ben senin hakkında ne kullanacağım peki? Halil mesela rahle yapan diyebilir miyim ondan sonra? Halil peki ondan sonra var diyebilir miyim? Varlığını gösterecek mesela diyelim hiçbir emare yok ortalıkta. Ben senin hakkında ne söyleyeceğim peki? Halil kapımı yapıyor, çarşemi yapıyor. Ne, ne yapıyor peki? Ama bu demek değil ki Halil yok. Halil var. Ama yani özelliğini dile getirmem için peki neyi söyleyeceğim ben peki? Senden bir sism olmadan önce. O bağlamda, o, o, o noktada bir şey diyemezsin. Ama peki sizden sonra diyorsun ki ha Allah varlıkmış ya. E ondan sonra bakıyorsun ha Allah ya alimmiş ya ha Allah, Allah rahimmiş ya vesaire biçere yansıdıktan sonra diyoruz ki yani sıfatlar Allahu Teala aynisi ya o yani ama öyle bir öyle bir şey var ki an var ki hatta an bile orada söz konusu değil. Orada kesinlikle Cenab-ı Hakk'a isnat edebileceğimiz hiçbir şey yok. Sıfatlar söz konusu değil ya. Yani. Var. Var ama yok diyemezsin. Gözükmek hiçbir şey. Ne diyeceksin peki? O zaman dışarı yansıyan da öz zatındaki mahza dediğimiz sıfatlar dışarı yansıyanla hiçbir alaka kuramayız yani. Doğru sağa haştı. Ha, işte ha. O kadar. Ooo. Yok da zatı yanına gelen şarklı böyle düşünecek? Yani sıfatları katetti. değdin. Sıfat bakısı Yok bu yola girerken böyle düşüneceksin. Ta ilk etapta. Yani şimdi Mevla'yı, ya şey var ya kendini zaten geç bir defa, tamam mı? Ondan sonra Allah'ın varlığı, ha Mevla işte varlık sıfatıyla muttası vesaire falan filan. Yani öz Allah ne? O muazzam bir varlık. Varlığı da geç diyor Tamamen sıfır olacaksın diyor. Yani kafanda, kalbinde kesinlikle Allah'ın tarifiyle, Allah'ın ile alakalı tek bir motif olmayacak diyor. İlk bu noktada ne kadar kendini sıfırlarsan neticede peki e, yükselme o kadar daha güçlü oluyor. O zaman yani varlık bile masife mi oluyor? Varlık bile masife oluyor işte. Evet anlıyorsun ama anladığını anlamıyorsun. Varlığın bize göre düşünmesi mi e, masife oluyor? E, tabii sen tabii talip diyor sana. Sen diyor Mevla'yı tanımak isteyen bir insan önce bütün bunları sıfırlayacak diyor. Peki vel kavl bi ayniyetil vucudi sen kal kardeş mesela vücut varlıktaki aynı dersem ma'azati zat ile beraber e vücut aynı dersen ondan sonra vel kavl bi ayniyetil vucudi ma'azati evet varlığın peki vücudun Allahu Teala'nın öz zatı ile beraber ayniliğini söylersen da ve adamu ispati şeyin peki el vucudi Varlığın ötesinde varlığın <gülüyor> ötesinde eğer bir varlık göremezsen bütün bunlar var ya, min kusurun nazari senin gözlerin bir şey görmüyor. Tamam mı? <gülüyor> Allah eşittir vücut, varlıktır vesaire. eğer böyle diyorsan ondan sonra öz zat ile birlikte ha, zat artı vücut eğer böyle diyorsan veya da sonra e, varlıktan öteye, vücuttan öteye bir başka bir zat söz konusu olamaz ya vesaire. diyorsan halbuki var değil mi? var ama sen diyorsun ki vücuttan öteye öz zat diye bir şey yoktur diyorsan bunlar benim kusurum nazar. Bakışın senin yetersiz. Sen uzun farları kullanman lazım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kale şey ala, uddi ala uddevle, şey ala uddevle kuddisesirru demiş ki bu adam. Kavka alemil vücudi, alemi varlık aleminin ötesinde ne vardır? Alemul melikil vedudi. Peki, vedud olan Allah Celle Celaluhu, ki melik olan, vedid olan, zatın peki alemi vardır. Bu alem var ya, bu alem tabir de bile bu arada sakattır. Tamam mı? Hmm. Ama işte dediğimiz gibi yani, dönme Allah'ın alemi de diyelim kendince. Tamam mı? Kendine göre. Çünkü alem masivadır, alem mahluktur. Allah hakkında alem, işte Allah'ın alemi bambaşka bir alem dediğin zaman sanki... E, alem zaten mahruk demek. Allahu u Teala'ya gene yaratılmış efendim dairesinde gösteriyorsun. Olmuyor. Ama Allah'ın alemi de kendince dersin icabında. Şimdi varlık alemi, <gülüyor> yani varlık sıfatının peki söz konusu olmuş olduğu mıntıkada, mıntıkanın ötesinde ne vardır peki? Âlemul melikil vedudin. Peki vedud olan ondan sonra Allah'ın bir ismi. Peki melik olan, hakim olan ee, bir zatın nesi vardır? alemi vardır. Nasıl ki mesela hava katmanları vardır. Aşağıdaki katmanlar var, katlar var. Ondan sonra üstünde olanlar var vesaire. A i̇şte la teşi temsil. Ya, varlık aleminin ötesinde, varlık sıfatının söz konusu olduğu arenanın ötesinde ne vardır? Cenab-ı Hakk'ın kendisine has diyelim, bir varlık alemi vardır diyor. Ve <gülüyor> lemme diyor ki belâhu devle Velen ma taraka, adet şu, bu derviş diyor aşınca diyor min mertebetil vücudi, bak vücut mertebesi, vücut varlık efendim yani basamağından öte çıkınca velen ma taraka, adet derviş şu, bu derviş peki aşınca min mertebetil vücudi, varlık peki yani e, basamağından, mertebesinden öteye geçince canı oldu, mahlub el ben içinde bulunmuş olduğumu halin mağlubu oldun. Nakal tehditli bir adam oldum diyor. Öyle bir noktaya geldi ki artık ben bittim diyor. Tamam mı? Ben bittim kendi varlığından geçtim varlık marlık yani gözünde şimdi gitti diyor. Ve lemme tarakkadet dervişu min mertebetil vücudi. Ondan sonra varlık mertebesinden öteye diyor bu derviş alav devre denen zat geçince kâne oldu bu derviş diyor. Maglubel hâli Peki içinde bulunmuş olduğu halin peki mahvulü oldu. Hal ne yaptı onu? Ona kadar galip geldi... O mahvulü oldu. Buraya kadar bir şeyler biliyordum diyor. Şimdi ise artık yani hal aldı beni getirdi. Tamam mı? Denizde mesela yüzerken sahilden bir atıyorsun, bir yere kadar gidiyorsun vesaire falan filan. E, bir an geliyor, döneceksin, dönemiyorsunuz o deniz seni alıp gidiyor. Oraya kadar peki denizdeyim, yüzüyorum işte sahile bakıyorsun sağa bakıyorsun sola bakıyorsun vesaire falan filan değil mi? Yani aklın başında istediğin gibi kendimi kulaçlarımla falan filan idare ediyordun bir şey yapıyordun oraya gelinceye kadar ancak ne zaman ki öyle bir noktaya geldin artık çok açıldım ya geri döneyim diyorsun bu sefer ne yapıyorsun denize mağlup oluyorsun deniz seni alıp götürüyor ondan sonra sadece ve sadece seni canımı nasıl kurtaracağım e, şeysi başlıyor birincisi başlıyor ve kurtaramıyorsun, dönemiyorsun da bu sefer hadi bakalım boğulup gidiyorsun işte. Mevla'ya giden yolda böyle instanteneler var, böyle instanteneler var. Oraya kadar çok şey düşünüyordun o boğulacağın noktaya kadar. Bak bir yere kadar geldim tamam, ama geldim bir yere kendim mağlubel hali, avukatem. Zaman zaman ne oldum diyor? Halin mağlubu oldum. İçine düştüğüm ay şeydi atmosfer beni boğdu diyor. Allahu tevbe. İlmi halden İslamiyet'i ve Allah'ı öğrenmek. Yani bir türlü oluyor, Tasavvuf tarikata bir türlü. Bak, adam yaşadığını söylüyor. Maneviyat, gerçek maneviyat budur. Öyle büyük İslam'in mali, şerr l bilmem ne, o, bu, vesaire falan filan. Onların verdiği Allah bilgisi, bunun yanında çok sathik kalıyor. Ama burada adam, burada adam, konuşulanı anlatılanı yaşıyor adam. Onlar mesela o kitaplar söyler mesela, Allahü Teala bilinmez işte Allah şudur, budur, vesaire falan. Ama burada... O, onu, onu, onu, onu deneyiminden geçirmiş adam söylüyor. Diyor ki ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire vesaire. O zaman peki Allah hakkındaki düşünce ve inanç daha efendim, ekstra oturuyor, insana yakın geliyor. Şimdi diyor, ben diyor yani varlık mertebesini aşınca yani e, bu derviş oldu mağlubel hali halin mağlubu oldu. Demek ki yani, artık ben bir şey söyleyemiyorum artık ben bittim artık yani. yani içine düştüğüm an mesela beni aldı götürdü. Hani bu saray borundan mesela işte deniz akıntısı var. Marmara alttan bir türlü akıyor üstten bir türlü akıyor. Oradan gideceğim diye bir atlıyorsun suya saray borundan hadi bakalım akıntı seni bir alıyor doğru ambaradan çıkıyorsun. Tamam mı? Mevla'ya giden yolda bir yere kadar geliyorsun tamam aklın başında tamam ne yaptığını görüyorsun biliyorsun vesaire ama varlık medyası geçtikten sonra akıntı aldı gitti. Ne var ne yok ya? ne bileyim ya diyorsun ya, aklım başımdan gitiyorsun mesela. Heh? İşte orası böyle o devlet. O anda yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tanınıyor. babacı da nefsegu peki ben diyor kendimi buldum. Hala vaccis zevk vel vicdanim yani iç alemimle ondan sonra manevi zevk efendim yani esprisiyle eee ne oldu? Kendimi buldum peki min erbabı tatili. Yani min erbabı tatili. Her şeyi böyle oluruna bıraktı. Ondan sonra elinden bir şey gelmeyen peki bir varlık konuna düştüm. Oraya kadar konuş konuş konuş Allah hakkında vesaire. Ama şimdi öyle bir yere geldim ki o kadar bitti. Erbabı tatil. Tatil lügat manası ihmaldir. Tamam mı? Salıvermek koyvermektir artık. Bütün icdalar orada ne olmuştur peki hepsi bitmiştir. Hepsi İhmale uğramıştır. Bildikten sonra bilmemeklik işte gerçek ilim budur. Sıfırda bilmemeklik o çirkin bir şeydir. Ama birçok şeyi bildikten sonra artık yani bilinemeyeceğini, bilinemeyeceğini veya bilemeyeceğini anlamak en büyük ilim budur. Bildikten sonra gelen bilmemeklik tasavvufta en üst makamdır. O zaman şimdi biz ne yapıyoruz peki? Yani bildiğimiz bir Allah'tan dem vuruyoruz biz pekiye. Halbuki o senin konuşun Allah var ya, onun bitmesi lazım. O da yani Allah, ne kadar aşağılarda? O da ne kadar biliyorsun peki? Valim <gülüyor> hüküğüm peki ve ben o noktada, o noktada yani zevkimle sahip olduğun peki iç peki yani alem gelişmeleriyle valim <gülüyor> hüküğüm bu derviş diyor Allah devle hüküm veremedi artık bir vücudu'l vacibi. Cenab-ı Hakk'ın mesela varlığına? Tek bir şey söyleyemedim artık yani. Vücuttan, vücuttan bahis yok artık arkadaş. Bitti o kadar. وَلَمْ يَحْكِبِي وَجُدُ الْوَاجِبِينَ Allah'ın peki vücudu hakkında bir söz söyleme, bir hüküm verme bitmiştir. فَإِنَّهُ Çünkü bu derviş var ya devle kâne oldu. تَرَكَ vücude Cenab-ı hakkında hakkındaki o varlık kavramı var ya, varlık meselesi var ya bunu bıraktı attı fiddari ki yolda artık onu ekti geçti vücut vücut bitti artık yani diyelim mesela bir merkeze girmek için bir daireden geçmen gerekiyor vesaire daireye geldiğin zaman zannedip mesela diyelim ki eve giriyorsun evet evin bir bahçesi var bahçede efendim bir dış kapı var vesaire sen peki dış kapıya gelinceye kadar aha ev gözüktü diyorsun mesela halbuki görmüş olduğun dış kapı evin kapısı değil o sen peki o evi o evi o dıştaki Efenin duvarın şekliyle peki gördün vesaire öyle bahsettin ama geliyorsun peki o dış avlunun peki kapısından içeri girdiğin zaman artık senin için evin dışındaki o çit veya da o su veya işte o ne, ne, avlu perdesi ne dersen de vesaire artık onlardan bayis bitmiştir. Ve gördün ki gördün ki oraya gelinceye kadar orası senin gözündeydi ama orası da artık geride kalmıştır. Avlu kapısı, avlu kapısının oluşturmuş olduğu duvar, görüntü vesaire falan filan, orası değil Allah Celle Celaluhu. Ya, içeriye giriyorsun. E orası ne oldu? Orayı geçtik artık. Fe inne ukâne terekel vücuda ki. Bu insan ne olmuştur peki? Mevla'nın varlığı denen nesneyi, e, Varlığı artık yolda terk etmiştir. ''Valem yecit peki bulamadı'' der Lil vücudi Varlığın, varlık denen şey, varlık işte meselesi, varlık yani fenomeni. Peki bunu artık yani bulamamıştır. Bunun için bulamamıştır ney? ''Mecalem bir hareket sahası'' ''Fî mertebeti zâti'' ''Öz zat'' ''Öz Allah Celle Celaluhu'' noktasında vücut efendim yani e, nesnesinin varlığını bulanmastır. Bulanmastır artık. Yani öyle bir yere geliyorsun ki Cenab-ı Hak Celle Celalühu diyelim ki mesela öyle bir anlaşılıyor ki artık o anlayışın karşısında Cenab-ı Hak hakkında vücut mesela meselesi bile atla gelmiyor. Mevlan'ın varlığı meselesi dahi atla gelmiyor. Gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi güneşe buradan baktığın zaman güneşi bir türlü görüyorsun. İşte parlaktır, şudur, budur, bilmem ne vesaire. Ama güneş ana merkezinde, güneş ana merkezinde peki, aynı şu görülenlerle mi mutlasıptır peki? Yo Ateşin mesela ısısı vardır değil mi? Ama ateşin bizzat o kor dediğimiz şey mesela, onun ana özüne diyelim, e, nüfuz ettiğimiz takdirde göreceksin ki asıl merkezdeki özellik yani dıştaki özellikten farklı. ısı bir defa Ateş veya odun kömür yandıktan sonra dışarıya vurandır. Sen ateşi ısırmayacak ki, konuşamazsın sen. Ve inno kana terkele vücuda fit tarike. Allah'a giden yolda bu derviş diyor varlığı ne yapmıştır peki yola terk etmiştir. Olem yecet deli vucudi vucut yani varlığın bir defa e, mecalen bir hareket sahasını bulamamıştır fi mertebeti zati öz Allah öz Allah diye bahsettiğimiz hiçbir yönlü kendisinden izaha mümkün olamayacağı ve olamadığı öz zat peki noktasında varlığın da peki bir hareket şansı varlık şansı yoktur. Allah kainatı yarattıktan sonra baktık ki ha Allah'ta şu özellik varmış. Biz ondan sonra yani Allahü Teala'ya hakkında diyoruz ki işte Allah mevcuttur, Allah vardır özelliği şudur budur vesaire ee kainat sonradan yaratıldı mı? Ne haber? Ondan önce mesela diyelim öz Allah şu an mesela diyelim tecelli hala devam ediyor yani Cenab-ı Hak'ta bulunan bir takım yani güzellikler hala ve kıyamete kadar diyelim hatta kıyametten de öteye sadır olacak. Şimdi bana söyler misin sen 300 yıl sonra, 300 yıl sonra e, şu ana kadar Allah'tan zor etmeyen ama 300 yıl sonra zor edecek olan bir şey bana söyle bakayım. Söyleyebilir misin? Diyemiyorsun sen. Peki söyleyemeyecek olduktan sonra, madem ki söylenmiyor, öyleyse o ama o o diye o özellik mutlaka sadırılacak. Peki söyleyemiyorsun diye, peki öz Allah yok mu demektir peki? Allah gene var. İşte Allah o. İşte Allah o. Ama Rabbani diyelim bu kitabı yazmıştır. Eyvallah. Hadi yazdık kadar ilerleyiz. Anladık vesaire. Ama diyelim ki eğer ömrü bugünlere kadar gelseydi e, bir takım şeyler daha gelecek belki. Ortaya koyacak değil mi? Peki yaşadığını kabul et. Ondan sonra Peki yazmadı. Peki yazmadıysa yazmadıysa hoş İmam Rabbani yani yok demek değil ki bu. Ama yani şunu söyleyemezsin yazmadığı takdirde. Onun öz zatında şu var, şu var, şu var diyemezsin kesinlikle. İşte bitti. Hocam, sıfatlar da aynı özelliğe tabidir. Sıfatlar ve isimlerle sanki sınırlandırılmış gibi mi olmuş olur? Yani sıfatlar. Sadece şey demiş olmalı. Ee, ee, tabi, tabi. O ondan başka iyidir ama... yani öz Evet. O sıfat ve zatlar mesela yazsaydı bir şeyler ortaya koyacak diyecektin ki, ha işte nedir mesela, diyelim mesela bu adam de diyecektin. Nedir mesela? Fakihtir diyecektin veya kelem valimi diyecektin mesela. Eee ama bunları zuhur etmeden önce peki, bunları söyleme mümkün müydü peki? Mümkün değildi. Peki bu demek midir ki peki yani, müfessir olan bir diyelim mesela İmam Rabbani yok, muhabdis olan bir İmam Rabbani yok, var, var ama ifade yok. Hocam, sonsuza sıfatlar tecelli etse Mevla'nın zatından yine haberdar olamayız diyebilir misin? Gelsin tabi. Buradan ne çıkıyor şimdi? Bilim ve teknoloji dünya durduğu müddetçe mutlaka gelişecektir. Tamam mı? Çünkü tecelli ne yapıyor? Devam ediyor. Tamam mı? Allah'tan peki e, cenab-ı hak'ın e, sahip olmuş olduğu bütün peki sıfatlar, özellikler, hünür, hünerler, hünerler zaman zaman, zaman zaman zaman zaman zaman zaman zaman zuhur ettiğine göre öyleyse o ilimlerin peki ortaya koyacağı neticeler de ne yapacak kıyamete kadar hatta daha öteye neyse zuhur edecektir. Allah duruyor mu? Durmuyor. Öyleyse senin durman hiç efendim asla ve hatta mümkün değildir. Kainatta razin dediği gibi hareketlilik esastır. Ama bugün Müslüman durmuştur. Bugün Müslüman durmuştur. Gavur anlamadığı halde anlamadığı ve farkında olmadığı halde Allah'a bu noktayı bizim dayı tanımıştır. Niye? O eşek gibi çalışıyor peki. Mevla çalışıyor diyelim mesela. O da durdurak yok peki. Ee? Bugün bir Amerika mesela dünya jandarmanına soyulmuştur. Kim kafa kaldırırsa kafasına ineceğim diye vesaire. Kimse de gıkkırı çıkaramıyor peki. Bakıyorsun bir tarafa. E, bütün dünya bir yana, bu gavur bir yana harır hırır çalışıyor mesela. Bütün fabrikalar üç var diye çalışıyor. Eee sen, ben oturmuşum, uyuyorum ben vesaire falan filan. Kim Mevla'nın peki haline peki sahip olmakta e, maksim noktaya çıktıysa haliyle o mutlaka güçlü olacaktır. Allah duruyor mu? Durmuyor. Bak tecelliler devamlı geliyor şu an. Dursa kainat bitti zaten. E Allah durmuyor peki. Özat sürekli bir şeyler bir şeye üretiyor vesaire falan filan. E ben duruyorum peki. O zaman olmayacak bu iş, gitmeyecek. Bizim selefe baktığımız zaman aynı şeyi görüyoruz. Yani ilimde ne bileyim şunda bunda durdurak söz konusu değil. Adam bir nefesi kaldı, öldü ölecek, öldü ölecek, adam orada ilmi münazara yapıyor İmam Bi Yusuf, misal. Allah bilinçiler, Ebu Darda radıyallahu anh ölümüne ramak kaldı, bahçeye ağaç dikiyor adam. Önce bu hayatın bir defa, buna göre programiz edilmesi lazım geliyor, bir sisteme ve düzene koyulması lazım geliyor, çalışmak esastır. Niye? Allah'ta esas bir defa nedir peki? Sürekli hareketliliktir. Deniz ne zaman durursa, sıfır durursa o zaman dur derim sana. Deniz yaratıldığı andan bu ana gelinceye kadar hiç suyu durdu mu? Böyle bardakla suyun durduğu gibi. Durmadı, durmadı. Güneş durdu mu? Durmadı. Ay durdu mu? Durmadı. Ama sen duruyorsun. Onun için çarklar dönmüyor işte. Kainattaki düzeni ve sistem bozduk bir defa. işte o hareketliliğin esası var ya, bu, bu hareketliliğin esası meselesi, bak bu Allah'ı mesela bu şekilde tanımanın pratik hayata yansıyan yönü bu işte. Pasavvuh bu. Eğer bu köprüyü kuramazsan sen mektubatla gündelik hayat arasında, o zaman sen buraya boşuna geliyorsun. stadyuma gittin, maç seyrediyorsun, ha buraya geldin, beni seyredeceğim, değişen bir şey yok. Ama şurada vermiş olduğun he, esası, espri, nükteği neyse, eğer bu gündelik hayata nasıl yansıyor, veya şuradaki mesela diyelim nazari olan bir bilgi, e, benim efendim yani hayatımda nasıl bir yansıma bulacak? Hayatımla eğer şu satırlar arasında bir köprü kurabiliyorsan, kesinlikle kafanı mektuptan kaldıramazsın. Tasavvuftan kaldıramazsın. Ama yok, kuru bilgi vesaire, Oho, sen ancak gidersin diye de nereye gideceksin ki? Oldun yerde işte patinaj yaparsın. Görünmez andaki bu gidiyor vesaire falan filan. <gülüyor> Gemiden insan, Mevlana buyuruyor ki, gemide giden bir insan diyor sahile baktığı zaman ne görür diyor, sahil gidiyor görür diyor. Değil mi? Sahil gidiyor görür ki, halbuki sahil gitmiyor, sen gidiyorsun diyor. Bu, bu, bu diğer bir şeysinin mesajıyla, yani sen şimdi hayatta atın, şu an varım diyorsun sen vesaire. Değil mi? Ee, varım diyorsun ve dışarıya baktığın zaman, diyorsun her şey gidecek sanki ben kalacakmışım gibi. dünyada yaşıyoruz şu an. Ebedi kalacakmış gibi işsiz gibi binalar yapıyoruz. Bilmem paralar yığıyoruz vesaire falan filan. Aslında sen gidiyorsun sen ecele diyor. Sen gidiyorsun diyor. Sahilleri diyor gidiyor görüyorsun diyor. Senin dışındaki şeyler diyor peki bir akıntı kapmış gibi, gibi görüyorsun ama diyor ne alakası var sen gidiyorsun diyor bir sona doğru diyor. فَإِنَّوْ كَانَ تَرِكَ الْوُجُودَ Peki. فِي الطَّرِيكِ Ben diyor mesela varlığı ne yaptım? Yolda ektim diyor. وَلَمِدْلِ الْوُجُودِ مَجَالًا فِي مَرْتَبَةِ الزَّاتِ Öyle bir noktaya dayandım ki artık Allah'ın öz zatının söz konusu olduğu noktada varlığın bir hareket sahası. Varlığın peki bir işgal ettiği bir saha göremedim ben diyor. Allah hakkında. وَكَانَ إِسْلَامُهُ Peki. وَكَانَ إِسْلَامُهُ ve bu Allah devle, bu yani kendimin diyor İslam ve Müslümanlığı oldu. Fizalikel vakti, e, bu anda peki oldu taklidiyen, taklidi oldu, la tahkikiyen, yoksa takkiki olmadı. Taklidi ne oldu mesela? O hal diyelim mesela bu adamı neye tabi kıldıysa, tamam mı? Öyle gitti diyor. Yoksa tahkiki aklım başımda bilimle <gülüyor> vay be a o varsa a bu da var vesaire falan filan aradım, taradım, baktım, ettim mesela falan filan oldu tahkiki değil mi? mesela? Ne tahkiki ya diyor? Ne tahkiki ya? Bak şimdi taklit bu noktaya gelmeden önce tamam mı? Ee, mezun bir şey değil mi? Ha diyelim mesela bir imama azır Ebu Hanife'yi taklit diyorsun. E, bu bir bakıma mesela iyidir. Eyvallah. Fakat bir bir bir bakıma mesela kötü bir şeydir bu. İyidir niye? Cahilsen tamam mı? Bir alimi taklit etmen güzel bir şeydir. Eyvallah. Ama ve lakin çalışmıyorsun. He birisinin ağzına meme verecek bir var, biberan verecek öyle eme, em, em, em, em, emeceksin. E, bu iyi bir şey mi yani? Çalış. Geç imam adına bu hanifeyi. Yani o gelin meselesi ne oluyor? Takip oluyor bir yerde. Şimdi diyor ki burada ben diyor, e, buraya kadar diyor mesela, sıfat, bilim. Cenab-ı Hakk'ı vücut yani bildiğim noktaya kadar tam takliki. Birçok şeyler söylüyordum. Allah şu, Allah bu vesaire vesaire. Amma ve lakin, şimdi ben ne yaptım diyor peki? Tahkikten taklirdim. Demin hesapta taklitten tahkike gitmek e, güzel değil mi? Şimdi bir yere geliyorsun artık, tahkik ne yapıyor? Tahkik ne yapıyor? <gülüyor> kavut oluyor. Ya taklit Artık hali seni alıya götürüyor. Sen hale efendim tabi oluyorsun. Hali takip ediyorsun. Bu sefer ne akıl kaldı ne bir şey kaldı hiçbir şey yok ki. Bu bir başka değişikliği ne oluyor? Bir, bir, bir yere kadar mesela bir elbiseyle geliyorsun. Bir üniformayla geliyorsun. Sana diyorlar ki artık buradan öteye bu elbiseye gitmeyeceksin. Çıkar onları. Çıkartıyorlar on, üstündekileri. Ve sana yeni bir hulle giydiriyorlar cili bicili bir elbise giydiriyorlar. Sana yeni bir aksesuar veriyorlar vesaire falan. Artık sen o elbisenin sana vermiş olduğu pek atmosfer içerisinde gidiyorsun. O eski peki şeyler ne bileyim işte kırtlar, mırklar bilmem ne eski efendim bu motivasyon bitmiştir artık. Sana verilene göre sen artık arz ediyorsun sen. Ve bir cümle yani ben özetleyecek olursam, henne külleme yapsulo pi hawsalatil mümkün işte, işin kaydesi bu, kayde-i külliyesi bu. Her ne şey ki mümkünin yani kafasına ve hafızasına peki giriyorsa mümkün kim? İnsan. Sonradan yaratılan varlık. Her ne şey ki insanın peki şuur, hafıza, belleğinde yaratıyorsa yeküno, o şey oluyor mümkünen. ...sonralıklı bir varlık oluyor aynen o insan gibi... ...bittarikül evla hayli hayli... ...sen mümkün bir varlıksın... ...mümkün ne demek? Sonradan yaratılmış demektir... ...öyleyse sonradan yaratılmış olan senin... ...kafana, beynine, belleğine, hafızana... ...giren bir şey, eğer bir şey giriyorsa... ...orada bir izah, bir buluyorsa vesaire... ...sen ki mümkünsin... ...sen ki sonralıklı bir varlıksın... ...o hayli hayli peki nedir peki? Sonralıklı bir varlığı... ...hani bizim Allah'ımız peki sonralıklı değildi? Bak ne yapıyorsun... Sonralıklı olmayan, evveli ve ahiri olmayan, peki bir Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu, aynen kendin gibi sonralıklı bir varlık konumuna getiriyorsun. Allah. sen inandığın Allah, Allah değil ya Yusuf. O Allah, başka bir Allah. Sizin inandığınız Allah ayaklarımın altına alıp çindirin diyor İbn-i Arabi. Gerçi o arada parayı kastetmiştir. En yani ona ilah diye tapıyorsunuz. Allah'tan başka peki ilah diye tattınız ilah gibi efendim gönlü verdiniz o paraları alırım ayağına çinirim diyor ama bu söz icabında burada da icabı kullanılsa yeridir ne o peki yani aha buyur ee, bir şey ki mesela bir Allah ki diyelim mesela eğer senin beyninde e, bu işte Allah budur şeklinde bir izah buluyorsa e, ama bu nereden yani yer tutuyor. mümkün olan sonradan yer olan sende e sonradan o bir şeyin kapsamına ve yani ilgi sahasına giren bir şey de sonu okudur. Mesela diyelim ki işte şu mesela teybin mesela sabilice bir diyelim bir boşluk vardır değil mi? Eğer sen bunu diyelim ki sığamayacağı bir yere bıraktığın zaman ha anlarım ki bu oranın malzemesi değildir bu. Ama şu eğer bir boşluğa sığabiliyorsa o zaman yani bu da diyelim mesela sığmış olduğu yer gibidir. Bir sahip ki bu onu icabında yutabiliyor. Diyelim mesela bir bardak suya toz şeker koyuyorsun, ne yapıyor? Eriyor icabında, ha, eriyor. Yani o suyun içerisinde icabında bir yer tabiliyor. Ama öyle bir şey bana getir ki, yani suya koydun takdirde erimiyor, erimiyor. Gene yani aynen oluyor. Diyelim mesela bir cam misket koydun oraya. Ya yani sen şimdi yani suyun içerisinde bu ne kadar var olacak ki? Ama çay şekeri değil. O eriyor icabında suda kayboluyor. O zaman sen şeker edersin yani. Bir şey söylersin su suyla beraber temasa geçtiği zaman vesaire. Ama cam misketin mesela suyla alakası ne, ne olacak ki? Veya taş attın mesela suyun içerisine. Su cinsinden bir şey değil vesaire. Veya şöyle kabuk mesela. Bir bardak suyu mesela bir başka bir suya döktün icabında. Kayboldu gitti vesaire. Gözükmüyor. Aynı yani o da su oldu. <gülüyor> demek ki o su da o suyun cinsindendir. Eyvallah. E ama bir taşı atmasıyla suyun içerisinde aynen duruyor. Sen burada diyemezsin yani. Taş, suyun cinsinden var değil, diyemezsin sen. Doğru mu? Doğru. Her ne şey ki, her ne şey ki, mümkün. Yani insanın peki hafıza, bellek ve izah nokta ee, merkezine girebiliyorsa, o da peki yani insan gibi de peki? Sonlukludur. Halbuki bizim inandığımız Allah'ın bize benzememesi lazım ki, ben ona peki ne yapayım? Rüku diyeyim, secde diyeyim. mi? Sonuçta yani ben burada o e, zat sıfatların ya yer e, sıfatların, yani o zatı yanlış anlamakta koruyucu şeyler gibi değil mi Eğer konuşulursa Allah hakkında bu kadar konuşacaksın, ne kadar. Ama gene şey değil yani, gene tam değil. Ama yani genelde ne? Anlamayı önleyecek e, bir, yerde bir şeyler öyle. E, olmuş oluyor. E, bir yerde oluyor yani. öyle tabii. Şey. Şimdi mesela aynı şey, ben mesela diyorlar ki benim hakkında alim misal e peki, hiç konuşmuyorum, hiçbir şey yazmıyorum, peki soruluyor, bu ne alemi Cevap yok, cevap yok, insanlar meçhulde kaldı, ha ne zaman bir şey yazdım, ne zaman peki yani e, bir beceri ortaya koydum, ha demek ki mütesirmiş ya, Ha şuymuş ya vesaire, sen var ya sen, sen tanıyabildiğin kadarıyla bir Allah'a inanıyorsun sen. İlimlerle, milimlerle mevla bulunmaz asla ve kat'a. Ondan sonra Adnan gelen bir kitap var. İşte Allah akılla bilindir diye vesaire. Yani bu bağlamda gidersek yok arkadaş ne akıl ne, ne kadar ne bildi ki peki Mevla bilecek? Ya yani oran dahi veremiyorsun. Mevlana şu kadarını peki yani akıl bilir vesaire falan filan. Ee, senin mesela diyelim Cenab-ı Celle, Celle tanıman metre hesabıyla konuşursan 100 metre ise e, bu adamın mesela şeysi e, itikadı ve ufku maneviyatı daha büyük olduğu için yani bin metre mesafede bir Allah'a inanıyor bu e, işte bak ha, adam ne diyor bak vücut sıfatına gelinceye kadar bir, bir türlü biliyordum diyor artık diyor yani o da bir kaybolunca da geçtim daha ötülerek diyor yani kimin Cenab-ı Celle, Celle bu, bunun üstadarının ötüsü yok aslında şey olursak, en cahil insanda, en alim insanın bilmiş olması noktasında eşitlik var o zaman. Ha? Yani, ha. Ha. Ama demin dedim ya, sıfırda cehalet mezmumdur. Bildikten sonra peki bilmemeklik işte o süper ekstra haldir o. <gülüyor> Razi onun için diyor ki son nefesinde, ah keşke bir, bir kocakarın imanı gibi saf arı ve duru bir, bir, bir, bir imanla diyor, Allahü Teala Teala'ya bir teslim teslimeseydim diyor. Yani bunu bazıları alıyorlar efendim, işte ilmi kelamın kötülüğü hakkında bunu söylemiş, işte o kadar ömür, ilmi kelamla geçti, boşa gitti manasında söylemiş gibi yorumluyorlar vesaire. Ulan o değil, o değil o, o değil o. Bir koca mesela bir Osmanlı haminnesi düşünün mesela. Yani Allah hakkında o kadar saf, o kadar temiz, o kadar iyi niyetli düşünüyor ki. Amanin, amanin yani. Yani işte... İşte şöyle var mı, böyle var mı? Yok işte peygamber hakkında şu denir mi, bu dener mi? Şöyle densen ne olur, böyle densen ne olur vesaire falan filan. O türlü şüphelerden işte geçip de efendim ee, bir imana sahip değil o koca kadın. Hükman, Allah, Allah ilallah Mahmuduruz geçmiştir bitti. O kadar. Biz Türklerin mesela Ahmet Ekber Müftüoğlu diye bir Osmanlı edebiyatçısı vardır. Onun Çağlayanlar diye bir kitabı vardır. Güzeldir diye ki orada yani biz Türk milleti bir İslam'a girdikten sonra ne dedik peki? la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bitti. Biz kalkıp da işte Allah'ın işte sıfatları hadis midir bilmem ne ondan sonra işte yoksa kadim midir ezelî midir bilmem ne vesaire, şudur budur ihtilaflar tartışmalar bilmem neler vesaire vesaire. Yok ondan sonra İslamiyet hakkında, Kur'an hakkında vesaire, ya işte mahluk mudur diye bir inceleyelim bakalım, edelim vesaire falan filan, öyle analizler yaptıktan sonra bir İslam'ı kabul kavradık diyor baktık hakikaten Allah denen şey var tamam mı? Baktık diyor Muhammed Resulullah haktır vesaire çünkü ya nübüvvetine aleme çok şey var diyor eyvallah, daldık gittik diyor ama Arap öyle yapmadı diyor ama Şia öyle yapmadı diyor ama diyor Vehhab öyle yapmadı diyor hadi bakalım ondan sonra eee Allah duyuyorsa nasıl duyuyor peki ondan sonra? Vay işte beni gibi mi duyuyor yoksa başka şey vesaire falan filan. Haydi bakalım oradan bir Vahhabiri çıkacak. Yok benim Allah'ın sıfatları kadim midir, hadis midir bilmem ne derken muhteşemle patlak verdi. Yok Allah işte yani işte Cebriye'ye e, biz Cebriye e, ce, Cebre tabi miyiz değil miyiz vesaire falan filan. Allah yapıyor bir şey yapmıyoruz vesaire acaba hangisi ya? Mevlam var işin içinde yoksa sadece ben var bana bağlamış olan iştirmeyi de vesaire. Biz bu tartışmalara girmedik miyiz diyor. Onun için Osmanlı'nın imanı yani depresyon geçirmedi diyor. Bir mızraf-ı biz üç kıtayı fıtettik diyor. Şimdi razı diyor, keşke bir koca karının imanıyla ölseydim ben diyor. Öyle derken yani, e, oradan darbe, buradan darbe, oradan acaba buradan olur mu ya vesaire falan tereddüt ve şüpheleriyle oluşmuş bir yani e, Allah inancı insana huzur vermiyor demek istiyor. Ama bir mesele bir sabit Anadolu kadını bitmiştir. Bir mürşidi vardır onun, o ne derse onu yapar. Ondan sonra ihtilafat, mühtilafat vesaire falan filan Boyunu aşan şeyler onlar. Ona hiç bakmamıştır. Yürümüş, yürümüş gitmiştir. Bir korumak mağdurundan onun yaptığı... Ya, acık, öyle Razi mi? mecbur. Şimdi savunacaksın sen İslamiyet'i. Yani kaç tara durmuyor ki sürekli İslam hakkında şüpheler mesela ortaya atıyorlar. Yani, yani bu, hele bugün öyle bir noktaya geldi ki yani adam mesela tezini şunun üzerine kuruyor. Bu adam diyor mesela Yılmaz Bey'in diyor Allah inancı ee, süper de olsa, çok sağlam da olsa tamam, en sağlam İslami itikat nedir mesela? Dedim, şudur mesela, bitti. Şimdi kale gibi olan bu sağlam bir, bu itikadı ve bu itikadın sahibini benim dejener etmem gerekiyor değil mi? Peki böyle bir düşünceyi, böyle bir itikadı ben nasıl devirebilirim? Önce yani seni bir ortaya koyuyor. Peki bu durumda olan bir insan nereden mesela e, delinebilir önce? bu hesapları yapılıyor. Ve ona göre, işte İslam'a ve senin hakkında şüpheler ileriye sürüyorlar. E bunu, bunu dün yaptılar, e bugün çok daha alası yapılıyor. Onun için yani, biz bir defa kendimizi ikna etme noktasında bir defa başarılı olamadık. Nerede kaldı? Elin yavrun bize yönelttiği mesele noktada onu ikna edeceğiz biz. Onun için bir şey yapılıyor ya, kendimizi lütfen, yani kuru fasulye gibi nimetten saymayalım. Öyle mi? Yani, Imam sözü var, onu nasıl görüncez? Yarab seni haklı bildim ama haklı eyvaledir bilmedi mi? Evet. Oradaki bilmesi nasıl acaba? Sıfatlarını mı kastediyor? İmam Ali mi diyor? Ama bu işte, adam bu devlet. Sıfat mı bat yok ya? Takipte nişan. Haklı bildim diyor. İmam Hazam şey, İmam Hazam nasıl bildi acaba orada? da? İmam Azam bildi dedi mi siz? İmam adamcıdır yani. <gülüyor> Zat, İmam zat, zat, e zat mı oradaki o bilme? Şimdi bak var ya yani e, bilme e, yani e, seni hakkıyla bildim ama sana hakkıyla Hakkı, ibadet e edemedim. Şimdi bilme şu Allahu u Teala'nın bilinmeyeceğini bilme. Ee, bilmekten sonra Ay, e o bilme var ya bir hakkıyla bildim diyor ya peki tarif et. Gene tarif edemiyor sana. Ha, tariften münezzeh olduğunu bildim ah bildim işte. Ha, o, işte. o zaman sıfatlar ve yanlış olur canım. Yani o, o, o, o da doğru olur, tamam mı? O da doğru olur. Çünkü öbür türlü bir ya sıfatlar olmaz zaten, bilme tabiri kullanılmaz. Hiç ama şey. zaten çok sıfatlardan zaten. sonra sıfatları geç. Sıfatın Sıfatlardan sonra sen efendim yani ee, bildiğin iddia edebilirsin. Bildiğin evet. ama neyi bildiğini, bir şey bilemediğini bildiğini vereceksin. Tamam. Sıfatlar gerekiyor. Zatını bilemediğini biliyor. Yani. Zatını bilemediğini biliyorsun. Ha, sıfatlarla mesela oyalanıyorsun icabında. Ha, orada bildiğini iddia ediyorsun vesaire. Ama, ya, ama şimdi orada yine bir izah var. Bir izah var. Bir şey izaha giriyorsa kaldır atıyor Rabbani'yi. Mümkün hapsalasına giren şey de peki mümkündür diyor. Geç onu. Ha, geç. Bak ama bu aşamadır bu. Basamaktır bu. Bilinenden bilinmeyene gidiyorsun. Görünenden görülmene gidiyorsun peki. Haa. Bilmeni peki açtın, açman gerekiyordu açtın, o basamak seni bir üst basamak getiriyor. E, konuş şimdi Halil. Halil boşlukta yüzüyor. İşte onu mesela, ha, o hali, bir şey bilemediğini bilmek gelecek şimdi Resulallah. O zaman onu ikinci sözünden anlıyoruz, zatını bilememek Tabii. <gülüyor> yani. Şimdi burayı baz alırsak, onu kasıtıyoruz bu hanifeye. Hem buraya baz evet. hem de sözünün devamı Ya Rabbi sana ibadet edemediğim sözünden anlıyoruz zatını bilemediğini o zaman. Evet. Yoksa direkt ilk sözden anlaşılmıyor. E, tabi. Zat gereği gibi bilinemezse peki yani e, ibadet de gereği gibi olmaz şimdi. İnsan mesela yani kulluk yapmış oldu. Ben şimdi mesela seni mesela büyük bir alim olsan ben seni eğer yani gereği gibi tanıyamazsam ben sana gereği gibi hürmet gösteremem ki. Gereği gibi tanıyacağım ki seni. Ben de sen ona göre hürmet göstereceğim. Şimdi Efendi, şey, baba Ali Haydar Efendi'nin hanımı efendiye telefon ediyor. Mahmut diyor, ben ok meydana gideceğim, bana bir efendim şey getir diyor, e, bir araba gönder diyor. E, Efendi telefonun başında burada, e, hemen vaziyeti değiştiriyor, diz biziste oturuyor, e, buyur anneciğim diyor vesaire. Kadın kadı telefonu görmüyor ki onu. E, peki şimdi bu hürmet telefonun başında bile kadına hürmet nereden geliyor? Efendi babayı tanımasındaki ekstralıktan geliyor. Eğer efendi babayı diyelim mesela bu seviyede tanınmış olsaydı bu göstermeyecekti haliyle. Kim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'yu ne tanıyorsa Allah'a kullu da o oranda. Bu doğru orantılı yani. Hürmet, ubudiyet kalitesi doğru orantılı gider. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِنَ اِذَا Vajilet kulubu hem kim mümin diyor Cenab-ı Celle celal Allah'ın adını aldığı zaman titrer diyor ve idatül-yat alayim ayatu-hum Allah'ın okunduğu zaman zaddetum imanen imanları artar artar artar artar artar peki vaale Rabbi mütevekkelon Allah'a güven duyguları artar artar artar mümin bu diyor Cenab-ı Celle celal bana ayet okunuyor. Mektübe takınıyor. Ne yapacağım ben bu adama? Fesübhanemen. <gülüyor> peki. Ne bir cümle. Ula ise-i kelam. Küllemâ yahsuluh. Ve enne küllemâ yahsuluh mümkün. Mümkün insandır. İnsan peki havsalasına, hafızasına peki ne, dedi? ne, dedi? ne dedi? icabında var oluyorsa... İnsan belleğinde ney peki e, bulunabiliyorsa yani ki sen onu izah ediyorsun yani ve e, yekûnü mümkünen o da peki nedir? Aynen insan gibi levla, hayli hayli insandır yani sonradan yaratılmıştır Fesubhânemen on noksan sıfatlardan o Allahu u Teala'yı tenzih ederim ki lem yacal bak kılmadı bil mahlukata Yılmaz'a Bayram Hoca'ya yol göstermedi ilallahi kendisine giden yolu göstermedi o Teala çok seviyorum. O Teala noksan sıfatların tenzih ederim ki o Allah var ya yaratmış olduğu insanlara mahlukata kendisine gidecek efendim yolu göstermedi illa hasebiyle hiçbir yol efendim yani belirlemedi illa ancak bil acz an marifetihi. Onu bilmekten aciz kalmaklık yolundan başka yol göstermedi. Ömrüm devam etseydi yine bu adamdaki bir takım haller ve güzellikler yine ne yapacaktı? Her geçen an ve gün kendisini gösterecek miydi? Gösterecekti. Peki bununla ne patlak veriyor? Aziyet patlak veriyor. Ben yaşadığım müddetçe bundan meydana gelen bütün özellikleri söylüyorum. Ama ömrün bitiyor yolda kalıyorum ben. O zaman bunda görebildiğim kadarıyla ben Ramazan'dan bahsediyorum. Ben ölümcüz olsaydım peki, ee? Daha bunda neler meydana gelecekti, neler, neler, neler, neler bir bakıyorum, iki bakıyorum, üç bakıyorum, dört bakıyorum sana diyorum arkadaş Ramazan anlatılmaz diyorum ya bak anlamaktan aciz kaldım işte Cenab-ı Hak Celle, Celle hali de laht teslimatimiz aynen böyledir gündelik hayatta bile mesela birçok böyle anlayışımızın dışında yani bizi mağlup eden haller vardır diyorum sen anlat İbrahim diyorum sana hocam diyorsun anlatacak gibi değil diyorsun müthiş bir insan diyorsun tarih maalif kelime yok o kadar o ana kadar konuştuğumuz ne oluyor? Sadece onu tanımaya işte bizi yaklaştıran işaretler, emareler, semboller, menballer vesaire. Ulan adam durmuyor ki, durmuyor ki. Daha yenisi, daha yenisi, daha yenisi. Anlatılmaz diyorsun bu insan ya, mümkün değil. Bak bilmekten aciz kaldın. Bilmekten aciz kaldığın noktada sen o adamı tanın işte. Akif ne yapıyor Çanakkale şehitlerinde, şiirinde? Yani ancak Bedir'in arslanları bu kadar şanlıydı diyor mesela. Adam bitti artık. Bitti. Peki Bedir Savaşı'ndaki sahabe-i ortaya koymuş olduğu harika hal. O kadar az insan. O kadar küffara karşı peki. Anılacak gibi değil. Türk'ün askeri de Çanakkale diyor işte. Aha Bedir'in arslanları gibi vesaire. Yani anlatmak mümkün değil. Anlatmak mümkün değil. Metrekareye, metrekare ne dedi? Metrekareye altı bin mermi düşüyor. Yani İngilizler tarafındanından sonra ve düşman cephenin açılan e, e, savaşlar e, ateşlerinin neticesinde bizim cephelerin metrekaresine altı bin mermi düşüyor. E bu adam gene ölmüyor bu adam peki. Anlat bakayım ne diyeceksin peki? Yok. <gülüyor> Seyit Çavuş ondan sonra 200 okla 275 kilo mermiyi kaldırıyor. Anlat bakayım peki? Anne, anlatamaz abi diyorsun ya vesaire. İşte bak ne oldu i bile kaldırılmasını bile anapığını aziz kalıyorsun. İşte Cenab-ı Celle Celalühu Tanıma da böyle bir kat var. Böyle bir nokta var. Bu yazılanlar ne oluyor peki? Yazılanlar peki Mevla'yı tanıdığı kadarıyla en fazla. O da tanıdı o kadar tanıdıysa gam yemeyeceğim. Tanımadığı bir Allah'tan bahsediyor adam. Niye? Oradan kırpıyor, buradan kırpıyor, oradan kırpıyor, buradan kırpıyor kendi seviyesinde Allahu Teala tanıyanlara ilimlerini kopya ediyor, kaynak yapıyor sana. işte Allah budur diye vesaire. Kendisinin o oradan burada aracılıklarından bile haberi yok icabında. Ben bu Allah'a itikadım ben nereye gideceğim? Mevlâ bana bakıyor. Ben Mevlâya bakıyorum. Mevlâ'dan bahsediyorum, alakası yok. Yani senin nazil tanımadığım bir Allah'a ben kulluk yapıyorum. Tanımadığım bir Allah'a kulluk yapıyorum ben. Tanımadığın bir insanla konuşuyorsun, eee Selamun Aleyküm, nasılsın, iyi misin vesaire, kafam bu tarafta. Niye? Konuşanın yüzüne bakarlar peki. Tanımadığın bir adamla peki, hasbeledik olsan peki, e. dinler mi seni peki? Dinlemez. E. Aynı şey işte Mevla'da. Onun için asıl mesele, asıl mesele, asıl mesele Mevla'yı tanımaktır. Tanımaktır ama tanımamaklıkta oluşan tanımak yani, ha. öyle diyelim. Çünkü tanımak dersen gene mutlaka şeye girecek o, ya mümkün hasılasına giren şey. Tanıyamamaklık noktasında oluşan tanımaklık yani. Tanıyamadığını peki tanımak diyelim. Hadi bakalım. Biraz felsefe oluyor ama Allah'tan basit kolay değil. Fısubsuzane manlem yajgal lil kelke ilallahin sabil ila biladzi ammarifatii kendisini tanıma yolunda istikametinde kendisini bilmekten acziyetten başka yol yaratmayan Allah Celle Celalühu 90 Noksan sıfatlardan tenzih eden diyor. Vela la ne ehadun. Hiçbir kimse şöyle düşünmesin ha. Min husulil fena'i fillah vel bekai Allah'ta fani oldu. Allah'ta baki oldu ve la yezunnenne Zannetmesin ahadun hiçbir kimse min husulul Fena vel bekâ billah. Bak Allah'ta fani oldu, Allah'ta kayboldu gitti vesaire. Lügat manasına takılıp da Allah'la baki oldu vesaire. Görürse sanki derviş yani Allah'la e, böyle içe girdi vesaire o şekilde gidiyor suyun diyelim mesela una gibi vesaire falan. Allah'ta fani olmak Allah'la baki olmak e, kelimelerinden e, kavramlarından kimse zannetmesin ki ennel mümkün insan yasir oluyor vaciben Allahu Teala gibi artık varlığı zorunlu varlık oluyor peki haşa min zalike yani bundan Allah'a sığınırız diyor e, Allah'ta fani oldu yani ne oldu Allah oldu e, Allah'la baki oldu Allah'ta baki oldu yani Allah oldu öyle değil Öyle değil. Fenâfille bekâbille anlam bu değildir. Yani bundan bir başka mektubuna diyor ki, yani fenâfille bekâbilleh'e ulaştı, yani ahlakı, karakteri, yapısı, yani manevi yapısı, ondan sonra işte güzellikleri, Allahü Teala'nın güzelliklerine eşit oldu. Yani artık o ne yaptı? Mevla'nın fotokopisi oldu. Yoksa zat-ı o da Allah oldu vesaire falan filan değil. Kasavfu tenkit edenler bir de buraya takıyorlar kafayı. Ne demek yani Allah mı oldunuz lan diyor. Vaka billah, fena tillah, şudur budur vesaire. Ama bak kendisini söylüyor. Fe inne muhalun. Böyle bir düşünce ve itikat imkansızdır. Aynı zamanda müstelzimun li kalbil hakaiki. Gerçekleri ters yüz yetmeyi gerektirir bu. İza lem yusrrel mümkün. La fe lem yasır. <gülüyor> El mümkün vaciben. Peki. Mümkün yani insan vacip. Allah'ın varlığı gibi bir varlık diyelim mesela olamayınca la yakun olmuyor nasibuhu nasibuhu o salikim peki nasibi gayr-ı aczi azziyetten başka bir şey olmuyor. Burası mühimdir. Burası mühimdir, burası mühimdir. Ama demek ki yani hadis varlık, sonra da meydana gelen sen ve ben bizim peki vacip bir varlık olamayacağımız kesin olunca yani sen ve ben peki ee, Allah Celle Celaluhu gibi. Peki bir varlık sahibi olamayınca biz o zaman layyekunu nasibuhu. Benim peki nasibim ne oluyor gayre'l aziz. Mevlayı peki bilmekten acziyet, aciz kalmaktan başka bir şey olmuyor. Evet senin yapın bir defa Allah'u u Teala'nın yapısına efendim mümkün değil. Yani uygun değil. Bir balık düşün mesela. E, Hayvanı kendisine göre mesela diyelim kendisi idare edecek bir düşüncesi var. E, tabiri caizse ve içgülüsü var. Ama yapısı benim yapıma benzemiyor. Değil mi? Şimdi kalkıp da peki balığın peki beni tanıması mümkün mü? Mümkün değil. Ya peki balık için mümkün olan nedir? Beni tan tanıyamaması. Yapı çünkü farklı. Bir fil mesela. E, hayvanın mesela beyni tamam bellidir vesaire. Neticede peki ne olacaktır? O benden farklı, ben ondan farklıyım peki. Şimdi fiilin kalkıp da beni kendi varlığı kriterleriyle tanıması mümkün mü? Mümkün değil. Bir defa benim mayam nedir? Sonralıklı. Benim varlığım nedir? Sonralıktı. Benim özüm bu, tamam mı? Benim karizmam bu. Peki bu, bu özellik bende var olduğu müddetçe özelliği bana efendim benzemeyen bir Allahu Teala'yı bilmem söz konusu olamaz. Olamaz. Bu neye benzer mesela? Diyelim Yusuf, insanda beş duyu organı var değil mi? Sende de, de bende de. Şimdi, beş duyu organı tıkır tıkır çalışan bir insanın, diyelim çevreyi tanıması bir türlüdür. Aa, ama bir insan düşün mesela, gözleri yok veya kulakları yok, peki. Bunun şimdi efendim yani kalkıp seni e, veya senin çevreyi tanıdığın gibi tanıması mümkün mü? Mümkün değil. Onun için Mevla'yı tanımakta, hani, sözün gelişi itibariyle söylüyorum, e beş duyu organıyla Mevla'yı tanımak mümkün değil. Ya on tane duygunun diyelen veya yüz tane duygunun devreye girmesi lazım. E bugün biz beş duyu organını bile gereği gibi kullanamıyoruz. Nerede kaldı? Artı duyguların sayesinde Allahü Teala'yı tanımak. Renkleri ayıramıyor adam mesela. E? Gözde mesela arıza var. Renkleri ayıramıyor. Peki bu adamın kalkıp da yani renkleri iyice ayırabilen bir adam gibi renkleri tanıması mümkün mü? Peki. Ya Allahu Teala şimdi bir başka açıdan yaklaşacak olursa bu kadar mesela tecellileri var Allah Celle Celalühu'nun. Diyelim sen yaşadın 70-80 sene. Allahu Teala'nın diyelim mesela 5 trilyon tecellisini gördün. 5 trilyon tecellisini gördün, değil mi? Evet. Ondan sonra öldün gittin. Şimdi 5 trilyon tecelliyi gördün. Bahset bakayım bana Allah'tan gördüğün 5 trilyon tecelli paralelinde bir Allah'tan bana bahsedersin. Ama Allahu Teala tecellileri daha devam ediyor. O zaman ne olacak peki? Sen sürekli tecelli eden Allah Celle Celal'ın affederse kaçta kaçını peki yani bana yansıttın? Peki bu bağlamda kim Mevla'yı ne kadar peki tanıyor? Kim Mevla'yı ne kadar tanıyor? Bir ilmi al bilgisi nerede kaldı peki? Hatta tasavvufun bidayeti, esna ve sıfata gelince akber olan dervişler peki nerede kaldı bunlar peki? Bir de bir de işte bu, bu bahsettiğimiz yani izah edilememezlik noktası var. Diğer Evet. demek ki mümkün insan hiçbir zaman peki fena fila beka billaha ulaşmakla yani, yani Allah da defani oldu yani Allah oldu gibi vesaire Allah onda o Allah da veya artık yani varlığı Allah'ın varlığına büründüğü falan bu kavram ve terimlerinden yani ilk anda anladığımızı peki e, kesinlikle biz e, bu lügat manasını <gülüyor> takılmayacağız demek istiyor e, mümkün ben ben ee, Allah olamayacağıma göre olamayacağıma göre benim varlığım Allah'ın varlığı olamayacağına göre benim Allah'ı peki yani başka e, Mevla'dan bahsetmem mümkün değil adizim yani ben tanıyamıyorum bir kadar. şiir ve la ahadun yastadu anka'e ve la hiçbir kimse yoktur yastadu avlasın anka'e anka kuşunu anka kuşu adı var kendi yok Hayali bir kuştur. E ee, hiçbir kimse kalkıp da efendim yani ben anka kuşunu efendim e, avladım diyemez. Yani şairin bu şiirinden bir işaret olarak demek istiyor ki Cenab-ı Celle Celle Celaluhu'nu tanıdığı Mevla'yı bir anka gibi değerlendir. Nasıl ki mesela anka kuşunu avladım, iddiası kimse de olamaz. Hiçbir kimse kalkıp efendim ben Mevla'yı tanıdım, diyemez. Öyleyse, fethahid fikhah tuzak demektir, kapan demektir. Sen diyor tuzak kurmayı diyor, bırak diyor, vazgeç diyor. Ve illa aksi halde ben kapan kuracağım, tuzak kuracağım, anka yakalayacağım diyorsan, dame fike, sen de devam edecek diyor. Ney? El-meta'ibu, yorgunluklar devam edecek. Boşu boşuna kendini yoracaksın diyor. Ney? Anka kuşunu yakalayacağım diye. Yok, öyle değil. Ve'uluvul <gülüyor> himme, bak, alihimmet himmet olan, yüksek gayretli olan, tamam mı? Hız kesmeyen, nefes kesmeyen insan. وَاُلُوُوُ الْهِمَّةِ Âli himmet olan bir insan, yüksek gayretli ve performanslı olan bir insan... ...peki yaplı bu matla bu adam var ya, öyle bir peki nokta arayacak ki... لَا يَحْسُلُ مِنْهُ on peki, oradan hiçbir şey hasıl olmayacak... وَلَا يَبْدُوا مِنْهُ o noktadan zahir olmayacak ismun, ne bir isim... وَلَا resmon, ne o ismin temsil etmiş olduğu bir çizgi dayı ne yapmayacak peki, o noktada peki görmeyecek... Bak, tasavvuf ve tarikatın insanda oluşturduğu duygu, efendim yani anaforunu görüyor musunuz? Bu, diyelim mesela, ben mesela neyim? Diyelim ki mesela işte, bir devletim ben, eyvallah. Ne yaptım ben? Yunanistan'a icabında efendim, bir savaştım, yendim mesela. Oh, kaldım ben mesela. Yok, öyle değil. Tasavvuf ve tarikat sahidi iken nasıl ki peki durdurak yok, sürekli peki sonsuz varlamak var... Öyleyse durmayacaksın. Yunanistan aldın mı aldın peki? Bulgaristan alacaksın. Yugolar'ı alacaksın. Macarları vesaire falan gireceksin böyle. Niye? Senin ruh performansında bir defa ruh donanımında hudut yoktu. Yani buradayken, e, sivildeyken belki görmüş olduğunuz tasavvufi eğitimde kesinlikle efendim yani bir sınırda kalıp da oh deme karakteri yoktu. Tarihçi hiçbir zaman Osmanlı'nın bu efendim yani ee, yürek tarafından bu efendim ruh tarafından bahsetmiyor. Ya işte sürekli savaş ekonomisi bilmem ne vesaire yaşadı onun yıkıldı gitti vesaire falan filan bilmem ne. Yo adam duramaz. Adam duramaz. Niye? Demin ne söylendi? Kainatta durmak diye bir şey yoktur. Allah duramıyor, Müslüman duramayacaktır. Osmanlı hiçbir zaman dememiştir. Osmanlı'nın peki yani sınırı falan filan. Kabiri kullanmamıştır. Ya Hatta şey mesela demiştir ki Eflak boğdan hududu demiştir, o kadar. Eflak boğdan hududu. Öbürünü ülkeyi aldığı zaman demiştir ki Macar hududu demiştir. Peki Osmanlı'nın mesela hududu tabirini kullanmıyor, Macar hududu kullanıyor. Bu ne demektir? Yani fütühat öteye devam edecek demektir bu. Peki bu işin görünen tarafı, ancak bu görünen tarafın oluşturulmasında demek ki bu tablo temelde ve orijinalde o ruhta yerleşik bir elde etmişler. Sonra bu duygu pratik hayata yansıyınca Osman'ın atı sadece bir ülkeyi almakla efendim yani zımp diye kalmamıştır ya öteye öteye öteye öteye öteye öteye, öteye. tasavvuf onlar da böyle bir ruh dokusu oluşturmuştur. Ruh örgüsü oluşturmuştur. Onun için onun için kalkış için buradan hareket etmek lazım. Önce yapılacak olan işte kullanacağın e, ruhu elde etmen gerekiyor. Onu Yahudi bunu ibn Tespit'miştir ve onun için söylüyor. Biz bugün ne Arap aleminden ne İslam aleminden korkmuyoruz diyor. Ömer Muhtar gibi, Abdülkadir Cezayir gibi, Abdülkerim Kattabi gibi tam militan rolü insanları istiren dergilerin ve tekkelerin kurulmasından diye korkuyoruz diyor. Yani el-yevm la nahşâ el-âlem el ve'l-âlem arabî اِنَّمَا نَخْشَىٰ اَنْ تَعَوْدَ تِلْكَ الزَّوَٰيَىٰ اَلَّتِ تَحَرَّجَ مِنَّ عَمَرَ الْمُخْتَىٰرِ وَعَطُ الْكَرِ جَزَائِرِي وَعَطُ <gülüyor> الْكَرِ مُخَطَّابِ İslami'nin savunma bakanı böyle söylüyor. E, senin de tarikatın yok, bir şeyin yok. Senden bir şey olmaz. Olsa bile böyle havaya pişek gibisin. Patlarsın, bitti o kadar tamam. Yetinirsin, tamam. Benden buraya kadar vesaire. Ya diyelim mesela talebenin, e, şey dersi yok yani Dersi bu talebeden de bana göre hiçbir şey olmaz niye? o bende okuyacak ilim bitti tam harç bitti inşaat payda olsun vesaire ben ne yapacağım ben bu talebe? bana durmayan talebe lazım onun için hocanın görevi talebeyi sürekli yüksek performans sahibi yapmaktır oh diye bir durma söz konusu değil e bu iş nasıl pratis edilecek? bu iş talikat ve tasavvuf peki ruhunun peki dinamizme edilmesiyle ancak mümkün oluyor bu öbür türlü yani... o biraz sanal oluyor o... biraz değil, hepten sanal oluyor o... yapmacık oluyor o... ama geldi bunu anlat... artık yanlışlar var ya... yanlışlar ruhumuz öyle bir sindi ki... kanımıza, canımıza peki öyle bir yani, nüfuz etti ki... kesinlikle yanlışların dışında... bir şey konuşulan şey doğru da olsa... sana gülünüyor Fatih... tamam mı... <gülüyor> diye sık kafa vesaire falan filan... böyle bir gırgırla... sen olduğun yerde... Fokus biliyorsun. Onu diskalife ediliyorsun. Ve uluvul himme. Âli himmet olma. Tamam mı? Dinamik olma olan kişi var ya. yatlı bu matladan Öyle hedef, yani tayin ki. Kendisine öyle bir hedef belki koyacak ki. La yahsul minu şey'un. O hedeften pek ele geçen bir şey yok. Tamam mı? Ele geçmemeklik ele geçiyor. Sen ne anlayacağını? Ve la yebdu minhu. Peki o hedefe ulaştı. Oradan bir ismin bir isim yok. Ve la veya o ismin bir çizgi vesaire oradan vesaire. Aha buldum bak. Tünelin ucunda bir ışık gözüktü. Eyvallah hedef yaklaşıyor vesaire falan filan. Sen bittin Selman. Sen bittin. Bu kadar okuduk yeter. Bu kadar okuduk yeter. Hiç alakası yok ama gene aklıma geldi. Bugün Razzi ne söylüyor ya? <gülüyor> ama adam ne de biliyor musun? Diyor ki birçok insan diyor Rasul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve konuşurken tuhfiye Resulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor. Peygamberimiz vefat etti diyor. Bu ne cahillik diyor? Ha? Bu da salaflık diyor. Peygamber hakkında tuhfiye kullanılır mı diyor peki? lan? <gülüyor> ee, niye diyor bunu biliyor musun diyor? İnsan diyor et ve kemik değil diyor Razzi. İnsan rohtur diyor peki. Ruh öldü mü ki diyor Rasul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve diyor. Bu adam diyor peygamberi tanımadı diyor. Bu adam Allah tanımadı diyor. Peygamber hakkında böyle tabir kullanır mı? Öldü tabiri kullanır mı peki diyor. Ecdat ne söylüyor? Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem diyelim işte 632 hicride irtihali darül beka eyledi diyor. İrtihali darül beka. Ebediyet alemine seyahate çıktı Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ölmedi. Bak bak şu an %99'muz peygamber ne zaman öldü? Peki. Öldü tabiri. ...kullanılmaz diyor razı diyor... ...Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Bitti yok... ...bitti. Bitti yok... ...Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sanki bittiğini... ...ondan sonra işte başka bir alem... ...hayat başlıyor vesaire... ...yo... ...yo... ...varlık gene gidiyor diyor. razı konuşsun böyle konuşuyor. Mevcut sandaşında geçer mi bu? Ne? Normalde sandaşında bu şekilde özür dememişsin. Sen de Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem misin? Hayır. Ama ama ama ruh ölmüyor, ruh ölmüyor. İtimaline de öyle dersin vesaire ama. Ulan sen etin budun ne ki peki? <gülüyor> Resul sallallahu aleyhi ve sellem ruhu öldükten sonra gene iş yapıyor peki? Senin mı? ruhun peki yani iş yapıyor mu? Biraz da böyle yani ideal manada düşüren biz bunu. Elullah denir. Hayır, denir tabi. <gülüyor> Fisi billahi kaydı var zaten hocam. <gülüyor> bıraktım kaydı var da peki var mı yani insanlara fesil vesile şeklinde? Kayıt yok matlaban la yahsul min eseyum ve la yadu min ismin ve Peki ne isim ne resim kesinlikle o hedefte gözükmüyor. Ve taifetun peki ''Ve taifetun bir cemaat var.'' diyor. şey şeyen.'' Peki, takım şeyler arıyorlar. ''Yecidûne hu.'' Ve onu buluyorlar. ''Aynahum.'' Tıpkı kendileri gibi. ''Ve yusbitûne lehu.'' Peki. ''Ve taifetun yatlubune şeyen.'' Bir takım kişiler var diyor. Bunlar nedir? Bir şey mesela buluyorlar. ne onu aynahum.'' Tıpkı kendileri onu zannediyor. İbn Arabaya taktı yani yine. Ve Yusbitune Leo peki ve ona mesela diyelim e, onda var gösteriyorlar kurban ve meyiten bak Allah bana yakın Allah ben Allahla beraberim vesaire falan filan yani ve işte o ben oldu ben o oldum vesaire böyle tabirler konuşuyorlar diyor Muhabbani Likelim menel insani ne yapalım diyor her insan diyor şeknun öyle bir durum vardı ki Yakussoğu o şey ona özeldir her insanın maalesef kendisine özgü ve özel takım halleri vardır. O da diyor bununla oynuyor, i̇şte kendini böyle falan gösteriyor diyor. Ne yazar ne gezer diyor. Lütfen diyor, kalkıp da diyor yani böyle yarım yarım kelimelere bakıp da diyor Mevla'yı böyle anlamayın diyor. Allah benimle beraberdir. Tamam dersin, <gülüyor> mecazi manada, mecazi manada. Ama bir de kavanozun içindeki balı bize tatmak gibi bir e, çizgide cenab Hakk'ı tanıyorsan, yo bu kelimelerin manası yok. Allah'ın öz zatı seninle beraber olamaz. Allah'ın öz zatı peki ondan sonra efendim yani sana yakın olamaz. Ya nedir peki? Sıfatları sana yakındır. Öyle. Kaldı ki öz sıfatlar da sana yakın olamaz evet, yani. De. Zilleri yani o kadar vesaire. Ama Allah-u Teala işin menbaanı gösterin bakımına diyor. İnnallâh karibu minel muhsinim. Savaşta geliyorsan Allah celle, celle yardım ediyor. Peki. Kendisi bizzat gelip de mi peki yardım ediyor sana? Yoo. Peki. Kendisi düğmeye basıyor merkezden melekleri sana gönderiyor diyor bitti. Gene yani ortaya çıkan hadise, Allah namına ortaya çıkıyor. Sen biricen bir iyilik bir yapacaksın, verirsin çocuğa al ufala git falan ver diyorsun. Çocuğun verdi, sen verdin. Sen verdin. E, bu açıdan denebilir yani Allah insan müminlere yakındır vesaire falan ama öz zatıyla falan filan sana yakın olacak vesaire. Yok, yok bir şey yok. Öyle. Tenezzül etmez ki Allah Celle Celaluhu. Allah çünkü ilahdır. Hiçbir zaman seni gibi, beni gibi ya insanlara direkt doğrudan efendim tenacül edecek. Yok ya! Özzatçın zaten yakınlık uzanmak diye bir şey diyemeyiz ki şöyle. El Mektubu Sabe vel Aşrına vel Miya 127. mektup var ya El Molla Asfar Ahmet Er Rumi o adama yazılıyor. Peki Fî beyanı, şunu izah edecek. Enne khidmetel valideyni ana babaya hizmet etmek var ya lehinkânet minel hasenâti anana ve babana Hizmetmen her ne kadar iyi şeylerden ise de, en en hizmete lüvâldeyine ana babaya hizmet ve ink yanıp ne iyi şeylerden ise de, ola ki ne ana babaya hizmet, hicem bir tahsil matla bilak ki iyi arama, peki istikametinde nevlayi arayı bulma, doğrultusun ana babaya hizmetmek la şey un mahdun, bu hiçbir şeydir. Bu ale yani kalı değer bir şey değil. Yani ikisi karşı karşıya getirse. Anan babana hizmet, bir şık diyelim, Mevla'ya mesela Mevla'yı arama, diyelim mesela bir şık peki. Bir defa bunlar mukayeseye girmez yani. Mevla'yı arama, Mevla'yı bulma, ana babaya hizmette mukayese bir kalkmaz diyor. Ben burada ana babaya hizmet etmeyin demek istemiyorum diyor. Ama kalkıp da işte ben anam babam şudur budur, ben işte Allah'la uğraşamam bir önüne vesaire falan filan. Yoo, yoo. Bunları nasip zalip, menasip قَدْ وَسَلَنْ مَكْتُوبُ Sevilen kıymetli bir mektubun bize ulaştı. وَلَعُزْرُ الْلَزِي O mazeret ki, zekertehu Sen onu zikrettin. فِي بَابِ التَّوَقْقُفِ Yani buralara e, gelemeyeceğin, ondan sonra e, noktasında, gelemediğim noktasında, yani anlatmış olduğum mazeret sahihun. Yani doğru. Bahsettiğim mazeret hakikaten. Yani geciktiğin, buralara gelme noktasında yolda kaldığın ifade etmekte de geçerlidir demek istiyorum. Bel <gülüyor> azrul lezi bab-ı devakuf bulunduğun yerde kalman, oradan oradan yan ayrılamaman noktasında bahsettiğim mazeret sahih on peki geçerlidir. <gülüyor> Yanmak gerekiyor entefale yapman gerekiyor ez de daha fazla yapman gerekiyor. Olandan peki, olandan, şu ana kadar, olandan peki, meydana gelenden daha fazlasını peki yapman gerekiyor. Ve kendini, kendini var ya, şöyle inanman gerekiyor. Ne yapıyorsam hep eksik. Ne yapıyorsam hep eksik. Bir yerde bu mektup, birkaç bir, bir mektup tamamlıyor. dedi ya, Ali himmet. Yani peş etmek yok, hız kesmek yok, nefes kesmek yok. Yenbeyi entef ale az yedeminme vakara, olandan daha fazla peki çalışman gerekiyor. Ve taateki de nefske ve kendini mukasiran hep yetersiz göreceksin. Yetti. Yo, yetti dediğin yerde sen de bittin. Karılafta evet. ale. Yine bak celleceler ne buyuruyor. Baba sayineli insane. Biz insanı efendim tavsiyedik he, övgü verdik ne diye? Bir valideyi ana babana ihsanen iyilik yap diye. Biz insanoğluna ana babana iyilik yap diye e, tavsiyede bulunduk ondan sonra. E, öğütte bulunduk. Hameletku çünkü ana e, o insanı taşıdı. Ummuhu. Hameletku insanı taşıdı. Ummuhu o kişinin anası kürhen. Yani ne zahmetlerle taşıdı. <gülüyor> ve da'atku kürhen. Ve ne meşakkat çilelerle onu dünyaya getirdi. Onun için ne olacak? Ne olacak? Ee, anne babaya insan iyilik edecek. Wakar Allah Subhanahu wa Taala. Allah yine aynı bu ayet gibi başka ayetler ne buyuruyor Lokmanül İslam alakalı kalı surada. En şükürli vallı vallidey bana ana da babana peki teşekkür edesin diye ayet geliyor gidiyor. Öyleyse beyen belki ne gerekiyor? en Emteğteki de insan inanacak. Ne? En külle zalı ki. Hmm en evet. de insanın şöyle inanması gerekiyor. Enne kulli ki bütün bunlar var ya bak ana baba bu kadar mesela zahmet çekti sana seni taşıdı dünyaya getirdi vesaire falan filan bütün bunlar var ya bütün bunlar fudulun mahdun Bunlar zayit şeyler bunlar. Fuzuli işler bunlar. Ama hangi noktada cem bil vusul ila'l matlabul Allah Celle Celalü'le vasıl olma yönünde bunların var ya adı bir anılmaz. Tamam mı? Adı bile anılmaz. Allah'ın tanınması, Allah'ın bilinmesi. Hangisi daha mühim peki? Mevla mı yoksa anavaya hizmet mi? El cevap Mevlanın tanınması kesinlikle mukayese kabul etmez. Anavaya hizmet mazeret değil. En zalike. Şimdi anavaya diyor ki ondan sonra e işte bilmem ne tarikat dersi aldım, bilmem ne cübbe şallar girdin, sekâ bıraktın, Çüdüm sana haram olsun. Bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bilmem ne ilah onlar. Ve ben Bakın bu sözleri var ya kullanacak çok ustaca kullanacaksınız ha. He. Her yerde bir langırt aktarmak yok. Atmosferi bir gör. Ondan sonra tabloyu bir gör. Ondan sonra bu sözün nasıl söylenmesi gerekiyor? Bak ne diyor sana burada? Allah'ın tanınması diyor ama babaya hizmet diyor mesela. Ee iki tane şey mukayese ediliyor vesaire. Hani birinin karşısında birisi zayıf kalıyor. Şimdi sen bu kadar dedin kaldın o zaman adam yani e, bir takım yanlış anlamalar saplanır. Ama de baştan? Ana babaya hizmet iyidir. Önce ana babaya hizmetin gerekli olduğunu söylersin. iyi olduğunu söylersin. Ancak cemaat dersin. Yani bu hizmet Allah'ın tanınması ile eğer yani karşı karşıya getirecek olursa hangisi dağ mıyım? Mevla'yı bu vesaire. Böyle yani ustanın duvarı örerken tuğlaları böyle efendim yani ileri geri olmayacak şekilde şakir tuttuğu zaman hepsi böyle aynı izle şekilde bu mukaddemeleri yapacaksın. Kevcimleri istifleyeceksin. Öyle anlatacaksın. Yoksa efendim yani taban noktası söyleyecek olan şeyi bir anda tabandayken söylersen o zaman tam kafana çöker. En kullu ay beyan bari de hatta şey diyor Abdülaziz Bey'ine kudisi biz bazen diyor biz bazen bir gerçeği de bir müridimize söylemek için on sene bekleriz diyor. On sene bekleriz diyor. Ama e sen önce söyle peki benim fayda Hayır diyor. Yok. Onun henüz ruh hali o söyleyeceğimiz gerçeği kabule hazır hale gelmemiştir diyor. Yani yeah. dinlerde böyle bir organizasyon var mı? Böyle bir ruh peki disiplini ve eğitim var mı? Yok. On yıl bekleriz diyor. Ondan sonra peki derim ki mesela sana Sende çok kadın düşünmüyorlar. Yapma o işi. Ama ilk anda bunu söyleseydin, eyvah beni yakaladı bu adam. Ben burada duramam, benim beni Bun Hicabına kaçarsın. Veyahut da diyelim, marifetullah ile alakalı bir sırrı mesela. Sana efendim yani ilk anda söylese, ondan sonra zındık çıkarsın icabında. Onu sana söylemek için icabında bekleriz 10 sene diyor. Belki daha fazla bekleriz. Ondan sonra söyleriz. Hatta İmam Rabbani kendi oğulları hakkında bile söylüyor. Nice şeyler var diyor. Muhammed Masum ve oğlu Muhammed Sadık benim yani sırdaşım olmakla birlikte, mahrem esrar olmakla birlikte onlara bile söyleyemediğim bazı gerçekler var diyor. Ya. Bak, bitmek ve tükenmek adamın lügatında yok. Tamam mı? Gidiyor da gidiyor, gidiyor da gidiyor. Dur bir yerde. Yok. Bu neyi gösteriyor peki? Mevla'yı ki yani bir yerde e, bu tabir görevi gibi tanımıştır. Bir kişi Mevla'yı bilme nispetinde mi Mevla'ya aynı olur? Demindik ya, kulluk yapar. Kullukların şu manada, yani e, Kamil İnsan 99 isminin tecellik yağar e, öz zatı da bilme nispetinde Mevla'dan e, almış olduğu bu aleme yansıması o nispet de yüksek değil mi? O zaman, değil mi? Siz, sen, sen ampul mesela 110 wattlık tamam mı? 110 wattlık işte ne kadar işçilik verir o kadar verir. Ama değişti. Olsun 220 daha farklı olacak. 600 watt, 900 watt mutlaka. Aynı cereyan. Değil mi? Aynı cereyan. Fakat ampuldeki mesele gelişim. Peki cereyan ne yapıyor? Çok daha geniş sahaya aydınlık vermesine sebep oluyor. Eylül Atakendara'na rütbe وَيَنْبَغِ اَنْ تَعْتَكِدِ اَنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ فُضُولُمْ فِي اَاً جَنْبِ الْوُسُولِ اِلَى الْمَطَّبِ الْحَكِكِيِّيهِ <Sessizlik> Ana-babaya hizmet iyi bir şey ama ve lakin, e, hakiki hedef olan Allah Celle Celaluhu'ya vasılı olma ulaşma noktasında, Ana-babaya hizmet efendim, yani çok kıyıda kalıyor. Bel, Beel, söyleyeyim söyleyin, bırakın şimdi şeyi yani. Cenab-ı Celle Celal ki, yani hakiki hedef odur. Yani, hadi hakiki hedef tabirini kullanmaktan da vazgeçtim diyor. Bel fî cembi tayyi menazili sülûki eydân. Bilakis peki fî cembi tayyi menazili sülûki eydân. Yani Cenâb-ı Celle Celâle ulaşım yollarında seyri sülûk yani. He, yollardaki peki istasyonların manevi istasyonları kat etme, kat etme, kat etme, kat etme, kat etme e, noktasında ne var peki? Tâtilun sırfûn. Tâtilun sırfûn haliz efendim yani ima söz konusu oluyor. Bırak şimdi Mevla'ya ulaşmak'a e, ana babanın hizmetini yani Mevla'ya ulaşmakta e, o hedef elde etmekte yani onu konutmayı. Ya, ya peki Mevla'ya giden yollarda bile yollarda bile da ulaşamadın. Belki 20 sene, 30 sene sonra ulaşacaksın. Ha, yollardayken bile peki o halin bir defa o yoldaki intisabın yoldaki güzelliğin bile ana babaya hizmetten mukassak arıfez o zaman bak Yavuz Sultan senin haklı. cepheden çağırıyor. Ondan sonra gelemem diyor. Niye? Burada diyor biz diyor cihatla meşgulüz diyor. Biz gezayla meşgulüz diyor. Başka bir endişemiz ve düşüncemiz yoktur diyor. Adam hedef elekette diyor ki karı çıksa Kadın ikiye verebiliyor. Ama o ruhu o ruh savaştan önce şeyhinin yanında peki tezkih ve tasvih-i meşgulken elde etmişti. Önce Önce bu mengeneden geçmek gerekiyor. Önce bu atölyeden geçmek gerekiyor. Ağaçlar eğer giderse şeye, tornaya ondan sonra tarafzanın korkuluğun işte şeyleri oluyor yani. Ağaçlar oluyor vesaire. E, torna yok, bir şey yok vesaire. Hadi oğlum askere. Ondan oradan yürü savaşa vesaire. Nedir yani? Bugün komando eğitimi öbür mesela ya askeri eğitimlere hiç benzemez. Onun özel, o özel yer özel giyinir, özel eğitim görür. Ondan sonra komandan eğitim bambaşkadır. Öyleyse davaya çalışacak olan insanın eğitimi bugünkü üniversitelerle vesaire falan olmaz. Her davanın adamının o o esprisine uygun eğitim görmesi gerekiyor. Ben geçiyorum yollardan bilmem ne. Amfide var 200 kişi. Ee, var diyelim mesela 100 tane kız, yüz tane erkek. Ondan sonra hoca ders anlatıyor. Adam arkada ee aşına fişne yapıyor vesaire, okuyor, üniversiteyi verecek, bilmem ne... şudur budur, ee bu çıkacak sonunda, dava adamı olacak, bilmem ne... benim işte, hukukumu, dinimi, diyanetimi muhafaza müdafaza edecek vesaire falan filan... oh ne güzel ketenil var... وَقَسْتَ مِيْتَ sen hani duymuşsun, ne o? peki, اَنَّ حَسَنَاتِ الْأَبْرَارِ ebrar olan kulların iyilikleri mukarrabin peki Mukarrabunun peki günahları ee, olarak değerlendirilir. Yani Mukarrabun, ebrarın yaptığı iyilikleri günah olarak görür. Ebrar kime denir? Yani Cenab-ı Celle Celâru'ya vasıl olamamış ama uğraşıyor, yolda yani senin anlayacağım. Yolda olan insanlar ebrar denir. veya yani ilmi tarifiyle Kemalati Velayette seyreden kullara ebrar denir. Kemalatı Velayetten sonra Kemâti Nubuhat. Kemâti Nubuhat'te seyreden kullara da ise onlar onlar mukarrabundur. Şimdi yani diyelim ki e, or general var mesela diyelim bir asker or general eyvallah e, or generalin gözünde nedir mesela bir on başının yüz başının yapmış olduğu bir iyilik nedir mesela bir hizmet mesela nedir lan bu asker gibi ne alakası var ya vesaire or general aşağıdaki rütbeli askerin yapmış olduğu harika bir şey ne yapıyor gözünde son derece çirkin görüyor İşte aynı kanun değişen bir şey yok. Ebrar'ın yolda olan peki Allah dostlarının haseneleri nedir mesela sen ana babaya hizmet mesela değil mi? Bir hasenedir bu. O haseneyi peki mukarrabun ne yapıyor? Gözünde icabında seyyat görüyor. Oraya takılıyorsun peki yükselmeyi peki e, terk ediyorsun. Cık, olmadı. Hey gidi hey. Sen bir ileri görsen var ya diyor. Gözün ne ananı görür ne babanı görür. Ulan kendini bile göremezsin diyor. Şiir, şair der ki ...küllüma... duna vel Allah'tan başka tamam mı ...küllüma... du vel hakki Mevlan aşkından başka peki her ne şey var ise Mevlayı sevmekten başka peki ona meftun olmaktan başka her ne şey söz konusu oluyorsa walav ekle kandin yani kan ekle kandin o dun duna huvel akwar ya vel var ya Mevla'dan başka olan bir şey yani tatlı yeme bile olsa Tamam mı? Tatlı yeme bile olsa, helva yeme bile olsa o öldürücü bir zehirdir diyor. O kadar. Demek ki ne oluyor bir yerde? Yani bir yerde bunu biraz daha genellersek insan davasına öyle meftun olmalı ki insan hedefe öyle bir kitlenmeli ki peki bunun dışında olan e, tatlı her şey ne olursa olsun e, onun gözünde peki bir semmi katil, öldürücü bir zehir gibi görülmesi lazım. Ejdat zamanda Yeniçeri askeri evlenmiyordu. Tamam mı? Niye? Lan evlenirsem karım güzel bir karım mesela. Eee savaşta gidiyken karım aklıma gelecek. Mis kokulu yavrularım aklıma gelecek. Ondan sonra davadan ne yapacağım mesela? Kaytaracağım mesela. Lan onunla mı uğraşacağım ben ya? Boşver ya. Ben cihattan zevk alırım derdi o kadar. Ben savaşacağım arkadaş ya. Karı kız ne olacak? ki? Çinler geçerim lan. Adam böyle gidiyordu. Ama bu ruhu tekke ona veriyordu. Şimdi tekkede de bu ruh yok. Tamam mı? Kim tekkeler kafa keyiflere döndü, gel ya işte biraz şöyle takılalım mesela falan filan, ha giriyor da bir alem yapıyor veya işte gidiyor gaz havuzlar var Sultanahmet'te, gaz havuza giriyor, orada işte bir şeyler yapıyor mesela, Tekkelerim oldu böyle, niye, aman sesini çıkarma, soluğunu çıkarma, etliye sütliye karışma, işte tesbihini bir, murakabını bir, ondan sonra bir iki kitap okur mesela, tamam bitti. Ne emevin maruf, ne ne yanın hünkâr, ne ilim, ne adam için vesaire yok vesaire falan filan. Ne yapayım anlamadım. Ha buradan kafayı çekmek için Hindistan'a giden hibbiler, ha efendim yani sen burada Ejan dediği gibi. Müslüman uyuş mu derviş, Hristiyan uyuşu keşiş olur demişler. Tekkenin aklını vermeyen dervişler hakkında böyle demişler. Bizden efendim yani e, gel dervişi değil. Bizden ancak yal derviş oluyor. Yal ne derler? Karadeniz'de İneklerin önüne böyle tatlıdan böyle kovalar var ya ona gerdel derler Trabzon Karadolu'ya, gerdel. Böyle ağaçtan yapılıyor, içerisine koyuyorlar işte yemek artıkları, işte lahana artıkları falan filan. Birazdan ısıtlar. Ona yağ denir. Hayvan yağını ne yapar? Ondan anlıyor peki. Şimdi de çorba pişecek, ne bileyim, pilav pişecek, bilmem ne. İşte kompostu şudu budu vesaire falan filan veya şeyhin kerametinden bilmem bir nostalji yaşayalım. Ortalık berbat kardeşin bir tepkiye ondan sonra. İşte Hacı bir falan gör ya falan filan, hani tarikattanız ya yani vesaire falan. ya ben bayram hocada okuyorum, kızını istiyorum vesaire falan filan. Meğer bana bir takılıyor bu adam, adamın kızını koparmak için vesaire. Bu ne dervişi peki? Bu yal dervişi bu, bu apışarızda çalışıyor bu. Gören de zaten yel dervişi, yani esiyor ve iman istiyorlar <gülüyor> vesaire. Ne esmesi lan? Esiyor ama nereye esiyor, o aşağı esiyor, yukarı esmiyor. küllüma dunha heva lakki vel ekle kandin fe peki Allah aşkının dışında her ne tutku var ise peki her ne güzel şey var ise ulan bu helva yeme bile olsa bu öldürücü bir zehirdir bu ve hakkullah subhanahu Yılmaz Allah'ın hakkı mukaddemon öncelikli gelir Allah hukuku cemil halayike anan baban diğer yakınlar sevilenler bütün kainatı efendim yani Allah bunla kadar Allah'ın hakkı bütün mahlukatın hakkından Öncedir evet. Toplum mesela Sana baskı yapıyor namaz kılma diye Hani ikrah yani e, Başka türlü hareket etme şansın yok ise Haddiyim sana mazursun Bulunduğun yer icabıyla Ama velakin, <gülüyor> velakin Temelde Allah hakkının söz konusu olduğu yerde Bütün pe, kita, e, her bir taraf Diyelim mesela e, Her bir mahluk bir türlü çekse Yok ben de topluma uyacağım, gideceğim. Yok, o mazeret değil. Senin üzerine sadece yerler değil, kasırga, bora, fırtına, tusuna mı bile gelse, yok, Allah'ın hakkını söz konusu olduğu yerde, mutlaka onun yerine gelmesi gerekiyor. Anam, babam da olsa çiğneri en besselam. Şeyh Şamil, Allah rahmet eylesin, Ruslar anasını kafakola almışlar. Ki Şeyh Şamil, savaştan vazgeçirmek için. Şeyh Şamil, annen sonra, neticede annesi geliyor diyor ki oğlum diyor işte yani yapma etme vs. falan filan diyor işte suyedin anlaşın vs. falan filan gibilerden Şeyh Şamil efendim savaştan efendim vazgeçiyor git geçirmeye çalışıyor oğlunun ka Şeyh Şamil yani sezmıştı anamı elde ettiler diye anam la, efendim beni savaştan vazgeçeceklerini anlamıştı Şeyh Şamil ana dedi eğer anam olmasaydın dedi var ya. Yani bana o kadar zahmet ettin, şu ettin, bu ettin vesaire falan filan. Anam olmasa seni şu an ikiyi bir diyor. Niye? Allah'ın hakkının olduğu yerde belki ondan sonra sen müdahil oluyorsun, anam da olsan seni biçerim diyor. Davadan budur işte. Ve dinlemedi. Ve ağır yara aldı. Çok ağır yara aldı. Öyle ezan okunmuştu. Ee, üzerinden 6 ay geçti. 125 vakit namaz geçti. Ee, 125 gün sonra kendine geldi. gözünün anasını gördü. Vay anam demesi gerekirdi belki. Anacığım demesi gerekirdi. Ama yani ağır yarı almadan önce öyle ezanını duymuştu. Duymuştu. Neticede anasını ee, gördü. Kendine gelince anasını diye ilk şey ana. Öğle namazına vakti çıktı. Halbuki üzerinden 125 vakit geçti. Bu çıtayı biz yakalayamadığımız sürece kimse zafer rüyası görmesin. <gülüyor> Ana! Mevlen'e vakti çıktım diyor. Mevlen Akhali buyuruyor ki tek bir namazı geçirmektense yüz kere gökyüzünden yere atıp parça parça olmayı yeğleyin diyor. Bir vakit namazı geçirmektense yüz kere bir gökyüzünden aşağı beni atsınlar paramparça olayım diyor. Bu bana dair فَاِنَّ اَدَادَ اَدَاءَ حُقُقُ الْخَلَائِكِ Senin bir defa var ya, senin bir defa mahlukatla, mahlukata karşı olan haklarını yerine getirmen var ya اِنَّمَا هُوَى Bu eda var ya, لِمْتِسَالِ emri اِتَالَ Allah-u Teala'nın emirlerini dinlemekten kaynaklanır diyor. Zair mesela mahlukatın haklarının yerine gelmesi, Cenab-ı Hakk'ın emrini dinlemekten kaynaklanır diyor. وَاِلَّا Aksi halde böyle olmayacak olsa, Limen yekûnü mecalü terki hizmetihi, Limen kim için var yani olacak mecalü terki hizmetihi Peki, Cenab-ı Celle Cellale hizmeti terk etmeye kimin mesela yetkisi olur? Davel iştigal, vel iştigal bir hizmeti gayrihi. Allah'tan başkasına hizmet etmekle meşgul olmaya kimin hakkı ve etkisi var? Eğer ana babaya peki iteaneye hizmet gerekiyorsa orada yani... Cenab-ı Hak Celle Celalevun emri olduğundan dolayı peki hizmet söz konusu oluyor. Hee, e mevla hem Mevlan emri olduğundan dolayı e mevla şimdi tamam mevla eğer kendisine bir hizmetten bahsediyorsa o zaman ya yani iki hizmetin peki e, karşı karşıya getirilmesi durumunda kendisine hizmetin peki öncelikle, e, enli olması söz konusu oluyor. Öyleyse te-hidmetul halai Allah'ın dışında mahlukata hizmet biraz sebebi, peki bu açıdan ne oluyor? Min cümret-i hidamat laki ve allah Teala'ya hizmet kabinden oluyor. Ama o da Allah'a hizmet oluyor, çünkü ve hizmet de Allah ediyor. Bir de Mevla'ya hizmet var. Şimdi ikisi de Mevla'ya ait. Ama hangisi ehem, hangisi mühim? Ve lakinnel farka, diyelim ki mesela, Trafik işaretlerini koyan da trafiktir, tamam mı? Trafik işaret, lambalarına yanında trafik trafik de peki mesela, ee, lamba mesela diyelim ki ne yapıyor şimdi, yeşil yazıyor sana, gösteriyor sana, geç diyor sana. veya kırmızı gösteriyor, ha, dur diyor sana. Peki trafik polisi diyor ki, geç diyor sana, tamam mı? Peki hangisini dinleyeceksin? Polisi. Polisi dinleyeceksin, mutlaka kadar. Lambayı da koyan Polis. ne kadar trafik polisiyse de, belki ancak diyor sana geç diyor sana kadar. Buradaki espri nedir? Laf dinliyor musun, dinlemiyor musun? O kadar. <gülüyor> Bu adam camiden çıktı. Şeytanı gördü. çıplak. Ondan sonra... Ulan dedi sen iblis misin dedi. Ya iblisim. Ben tanımışsın dedi. Dedi ki sana bir şey soracağım dedi. Sor dedi. Ulan Allah dedi Adem Aleyhisselam'a bütün melekleri secde emri ettiği zaman dedi. Sen niye secdetmen dedi. Şeytan dedi ki... Cüneyt de diyor. Allah Celle Celaluhu var. Adem Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam Allah değil ki. Allah'tan başka sana secde mi? Buyur. Ben yani bazı ki kitlendim kaldım. Bak batıl bu kadar haklı gerekçeler önümüze kor. Tamam mı? Günümüzde. Allah'tan başka sana secde mi? Diyor, yani diyor ki, Durdum, tıkandım, peki? Ben bazı değil ki durdun, kaldım. değil mi peki? O zaman diyor ruhuma şöyle bir nida geldi diyor gayetten. Diyor. Eğer onun Allah'ı olsaydı diyor bizim dediğimizi dinler diyor. Hangi Allah'tan bahsediyor peki? Allah'tan başka secde edilir mi? E peki Allah'tan başka sürü dinlenir mi peki? Bu bağlamda. Bu kadar haklı, mantıki icabında ee, cevap verebiliyor şeytan ve şeytan izinde giden Valekin ne fark var benim hizmetin ve hizmetin bak, ancak diyor yani şu hizmetle bu hizmet arasında ne vardır? Kesir Çok fark vardır diyor. Ela bak görmiyor mu ki anne araba elharcins, va aslab mesela çiftçi, arazi, bahçe sahibi olan insanlar, külüm, bunların tamamı pih hizmeti sultani, devlete çalışıyor bunlar, değil mi? arazi ekiyor, ne yapıyor vesaire falan filan, mal elde ediyor, satıyor, bilmem ne vesaire. He çiftçiler de peki ne yapıyor? Derdi çalışır. Walakin lam münasebetet ve hizmetil Ancak bunların mesela yani devlet olan hizmetleriyle devlet başkanına yakın olan insanların devlet olan hizmetleri arasında bir alaka bilgi var mı? Yok. Birisi tarlada çalışıyor, tamam mı? Birisi ise mesela padişan, devlet başkanı, sekreteri mesela, sekreter de meselelerde çalışıyor, o da çalışıyor peki, onun peki faaliyet ve ha, çalışmasıyla bunun çalışması arasında bir orantı var mı? Yok, hatta bu kadarını söyleyeyim ki, inna icra ismi zirati ve hirâsi, evet, inna icra ismi ismi zirati zira ve hirâsi, yani çiftçiliğin adını kullanmak al lisani bu noktada yani çiftçilik adını yani dilde, dille söylemek var ya, masiyetun ya, o bile yani kötü bir şeydir. Tamam mı? Ve ecru kulli emrin peki, her durumun her işin peki, mükafat ala niktar zalikel emri işe göredir. Değil mi? Fe'lül <gülüyor> hirasetin peki, çiftçi olan kişi var ya, ya huzune alıyor bir hemen vahiden tek bir dirhem alıyor mesela Allah kıymeti yomin kamilin peki tek bir güne diyelim mesela tek bir gün içerisinde görmüş olduğu hizmete ne yapıyor? Bir lira alıyor mesela diyelim. Hani mekari, mihnete ver çok da zahmet çekiyor değil mi? Eyvallah. Ve peki mukarrabun yani devlet başkanına son derece yakın olan peki kişiler ise bezirler, sadrazamlar, yeste hakkın ulufe. Bunlar mesela binleri alıyorlar, binleri alıyorlar. Bin dirhem, iki bin dirhem, üç bin, beş bin dirhem alıyor mesela. Alâ sa'ati hitmetil hudurin. Bir saat mesela padişahın yanında bulunmakla mesela, uf! Neler oluyor neler, neler oluyor neler? Ve ma'a zâlike, bununla birlikte, la ta'alluqa lehum. Bunlar mesela yani bir ilgi ve ilişki içerisine girmiyorlar, bitirkel ulufin bu binler ya bu binlerle aldıkları binlere ya binlerle yani bir münasebet ne bileyim bir işte ilgiliki yakın olalım öyleyse Mevlana, Mevla ile ilgilenen zatın da ya yine derdimidir peki aldığı şu, ne bileyim tecelliler şunlar bunlar yok Mevla ya mevlaya yakın olma ha, söz konusu. <gülüyor> sadece bu Allah'a yakın olma. Aldıkları paraları bile bunları ne yapmazlar peki? Yani keyi almazlar. Şettan mı beyin urma? Peki ikisinin arasında ne kadar fark vardır? Ana babaya hizmet peki kaldı ki o da Allah'ın emirli olan bir şeydi. O emre diyor. Eyvallah. Bir de Mevla sanki diyor ki bırak onu gel bakayım bana. Senin şu önce şunu göreceğiz mesela. Yok ya Rabb benim ana babaya işte hizmet lazım falan filan şeklinde. Yok bir yani Cenab-ı Hak Celle Celalühu meşguliyetin nedenli peki yüksek ve muazzam olduğunu göstermek için bunu söylüyor. Ama bu demek değil ki yani git efendim ananın baban ihmal et vesaire. O demek değil. İki hizmet karşı karşıya gelse hangisi daha kaliteli ise onu alacaksın diyor. Bitirdi. Ve Farh Hüseyin diye bir adam var. Bu adam muvaffakun cidden cidden çok başarılı bir insan diyor. Yani li terakki ve tarikattaki e, performansı gayreti, çalışması vesaire çok çok güzel diyor bu adam diyor <gülüyor> Val yetma inmek kes senin de kalbin yani rahat olsun min tafii ya bu adam durumu nedir peki vesaire falan yani onun açısından diyor senin kalbin diyor yani gayet diyor rahat olsun diyor e, bu şeye e, Mulla asgar Ahmet Erlumiye söylüyor bunu maza tub ez 7za ha bu yazım daha fazla ne yazayım diyor ve selamı Peki Kusura bakmayın ama burada bitireceğim, tamam. Biraz fazla olacak ama. El <gülüyor> mektubu saminu vel işrune vel miye Yüz yirmi sekidinci Mukim Hacem Mukim'e yazılıyor. Fitterbibi. Aslında bu mektuplar böyle üst üste geldi. Üçüde hepsi aynı e, mesajı veriyor. Teşvik hakkında neye? Fî uluvvil himme âli himmet ol. Tamam mı? Yüksek gayretli ol. işi olma Fatih, tembel olma Fatih. Yatan esiri olma Fatih. Eee nasıl baksam anlarım. Benim han savaşa katılmak istiyorum. Bu harb biraz sert Yalnız geri mi onları geri gönderir anavatan. Şeref yap. Eğer diyorsan kal orada geriye. Tam kalacaksın. Bit. Şeriat yap sana. Son şeyden çok güzel. Mücadele çok güzel. Ama bu orada savaş var, anaya hizmet var. Buradaysa Mevla'ya vuslat söz konusu oluyor. Savaşla hizmet karşı karşıya gelirse, anana babana bakacak başka kimse yok ise, tamam mı? Ondan sonra, ha eyvallah, Burada ise tamam şey, mı? E o da Mevla yoluna hizmet mi? O da hizmet. Peki şöyle kabul et bir yerde, yani... Hı, ana babaya hizmet değil, getir şimdi şeyi mesela, savaşta diyelim mesela, ...cihada hizmet diyelim mesela... ...mı daha ağır basar... ...hanabayı kaldır ...yoksa öz be öz Allah Celle Celal'e vursat mı daha ağır basar... ...vursat, yine, yine vursat ağır basar... <gülüyor> ...cihat bir defa yani... evet Mevlân'ın emridir ama... E, ...öbür tarafta ise cihadı emreden... ...zatı peki bulma söz konusu... ...eğer ikisi, o ikisi karşı karşıya gelse... İlahi bulutmak ondan sonra daha şeydir, e, ciddi ve mühim. Ama dediğim gibi bunları var ya, anlatırken yani böyle işte merdanel yufkayı nasıl açıyorsun böyle öle açacaksın. oraya, diyor ki işte, la ilahe illallah demek diyor. Allah yoluna kılıç kırmaktan daha üstündür diyor. Abla bin Abbas'tan aktarıyor. Ben Rize'ye gitmiştim bir emmi İlahi bir talebe, yaz, tatil için gelmişti oraya da işte araç okuma. Onu okumuş ondan sonra adam bırakmış şeyi. Ben bundan sonra cihat, minat yapmıyorum diyor ya. Bitti. Bak bu böyle diyor ya sahabe. <gülüyor> Halbuki oraya bir satır, iki izah koyması gerekirdi yani. Ben niye diyor yani gideceğim cihada ya vesaire falan filan. Bak burada la ilahe illallah söylemek daha işin tutuluyor vesaire. Yani ama o sahabenin o sözü, yani ikisiyle arasında tercih yapman gerekirse bunu yap ondan vazgeç anlamına değil. Bunlar teraziye koyulursa bu taraf ağır basar demek istiyor sahabe. O anlamda. Ya din anlamak var ya, anlatmak var ya... Dünyanın en zor şeyi, en ustalık isteyen işi bu. Böyle mesela yan sonra aklında ne kitap yazıyor, serben. ne oluyor ya? O bir şey diyor değil mi ondan sonra? Diyelim mesela kitap. e al bu oradaki söyleneni, kafanda bir harman yap bakayım. Önce bir toplumu bir gör. Bu toplum peki nedir? Bu toplum senden duyduğunu ikinci bir şahsı aktaramayacak kadar gerizikalı bir toplum olduk biz. Diyorsun ki bu teyptir, tamam mı? Hoca diyor, kaldırdı diyor, ondan sonra bize diyor, işte bir toprak gibi bir şey gösterdi mesela. Ulan toprak demedin ki ben ya, teyp dedim ya. Şimdi burada mesela beni dinliyorsunuz, ondan sonra gidiyorsun dışarıya, diyorsun ki bayram hoca böyle böyle böyle söyledi vesaire. Adam dediğimi bile anlamaktan aciz bu adam kalkıyor dışarıya peki, ondan sonra benim İspiyonluyor, jurnalliyor, bilmem ne yapıyor vesaire. Sonra o salak da, affedersin tamam mı, bu salağın ağzına bakıyor, benim hakkımda, aha hoca böyle demiş vesaire falan filan. Bu da yanlış, o da yanlış peki. Lan peki, sen gel bana de ki, hocam senin hakkında böyle böyle diyorlar. He? Bu doğru mu, değil mi vesaire. E hadi bakalım, o da ona, o da ona, o da ona. Ben işte bir anda bir varmış, bir yokmuş Bizim toplumumuzun hafızası zayıflamıştır. Bizim toplumumuz duyduğunu bir ikinci şans aktarmaktan acizale gelmiştir. E, şimdi bunu bir belirleyeceksin veya bu söz benim toplumda nasıl anlaşılır peki? Ha, ona göre sen efendim bir mail vereceksin o söze. Ben mesela diyorum, tamam mı? Bu diyor ki hoca diyor güzel gazet çekiyor diyor. Ben hastanede böyle ağlıyordum ben. Sancılarım vurduğu zaman. Ama bana kimse hoca gazel oku demiyordu. Niye? Sancısı var çünkü. Sen benim bir sancımı peki bir hisse, ondan sonra de ki hoca gazel çekiyor. E, ne o beni anlamadın ki sen. E anladığınla beni yorumluyorsun. O makamlara nerede gider, agora meyhanesinde gider. Agora'sının ya bayramcı agora'dan mı doğan diye vesaire falan. Ulan ne agorası diyor ya? Biz böyle yolduk işte sonuçta. Ya eldinam'ın "İnca ki enfasikun bine beyin fe tebeyyenu" diyor, değil mi? Yaramaz bir adam bir haber ulaştığı zaman diyor Cenabı küt inanın" demiyor. "Araştırın" diyor Cenabı Hak'e. Sorun bakalım ne oluyor? Ya ki "Hacim mukime yazılmıştı fitre gibi teşvik hakkında. Fe uluvil himme." O ne oğlum diyor. Gaz kesme diyor, tamam mı Sürekli ayağın gaz diyor. E, bu hakkında bir de iktifa, bir de yetinmemek hakkında. Yetinmemeye teşvik. Bir gayr-ı matlup-ı hakiki matlaf, hedef olan Mevla'nın dışında bulduğunla yetinmeme hakkında. Yetinmeme. Oh demek yasak bir yolda bitti. Oh yok, ah var. İmne haca mukim, bu haca mukim var ya, bu mektubu yazdığı adam. Bu adam, la yensa unutmuyor, en Uzakta kalmış, el mecjuri ne, terk edilmiş olan biz dervişleri unutmuyor bu adam diyor. Ne güzelsin sen diyor. Bel, bilekis yarabım uzaktakileri kariben yan, yanı başında görüyor diyor. La bayden uzak görmüyor diyor. Ne güzelsin sen diyor haca mukim. El maru mağmen ahabba, kişi sevdiyle beraberdir, ekadar. Pişimeni, Deryemeni, Deryemeni, Pişimeni. Bizim bazı müritlerimiz vardır. Peki onlar bizim yanımızdadır ama Yemen kadar bizden uzaktır onlar diyor. Yani mürşidin yanında devamlı bulunmaklık efendim yani bir özelliktir, bir kariyerdir ama e, kariyer olmayabiliyor. Yanımızdadır ha, uzun yıllar vesaire ama onlar bizden Yemen kadar uzaktır diyor. Eee Deryemeni, Pişimeni. Bazı müritlerimiz vardır diyorlar. Yemen kadar uzaktır ama onlar sürekli bizim yanımızda bulunan kişiler gibidir diyor. Kimse şu kadar mesafe, şu kadar yıldır, orada kaldım, burada kaldım vesaire diye kendisine tırt vermesin. <gülüyor> El-Mesleku, Selman. Yürünen yol var ya, gidilen yol, fi <gülüyor> Gâyet-i son derece uzun diyor. Vel-Matlabu, <gülüyor> peki. Matla yani Mevla, hakiki hedef fi kemal rifa son derece yüksek. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> memo hımetler gayretler ise, e, fi nihayetin noksan, noksan da noksan, noksan da hem ne noksan peki? Yol uzun, hedef yüksek, gayret peki son derece eksik. Ve menaziul vasa vasa ta'iyiyyetun, yani aradaki bulunan orta seviyede bulunan e, basamaklar, menziller, konaklar, manevi konaklar. Fişi bil matlabi. Mevla'ya benziyor gibi. Tamam mı? Aha, vücut sıfatına takılıp da aha, o yolda kalmak gibi. Bak arada mesela en yüksek e, zirveye çıkıncaya kadar yoldaki mesela görüntüler sanki Mevla'yı bulmuşsuz gibi geliyor. Yolda bir de böyle bir özellik var senin anlayacağın. Gölgelerin Demek ki asıl kabul edilme ihtimali de söz konusu oluyor bu yolda. Fotokopiyi buldun, aha, hakiki orijinal belgeyi buldun gibi zannediyorsun. Keser abi, tıpkı serap gibi. Çölde ağaçtır bu, son ağaç yerimize bir hurma ağacı. Bir de altında kum var, kumda böyle dalgalı dalgalı. Gölgede ona vuruncu uzaktan bakan o kumun üzerindeki dalgayı sanki su varmış gibi görür. Ona serap denir. Tasavvufta da böyle işte serap görmek vardır, tamam mı? Leyla'yı buldum diye zannedersin. Leyla'nın gölgesi. Yolda da bir de, bir, bir de böyle bir olay var senin anlayacağın. Olabileceği inanıyor o Ha, Eee inanıyor güya ama yok bir de geliyor bakayım ulan ne? Su zannetmiştim. Serap'mış meğersem. E, Leyla'mış meğersem. Leyla'nın peki fotoğrafıymış o. Leyla'nın kendisi değil. Sen suya bakıyorsun mesela bir, bir birisini arıyorsun diyelim. Suya bakıyorsun resmini görüyorsun. Aha buldum diyorsun peki. Aha buldum diyorsun. Halbuki peki şey değil. Orada suda görmüş olduğun resim senin aradığın kişi değil o. Ya ondan yansıyan ulan diyorsun bu meğersem yani sevdiğimin suya yansıyan şeklimiş bu ya eser diyorsun. Ve yazem billahi subhanahu Allah-u yani sığınıyoruz. Min zannil vasati peki orta yani seviyeyi nihayeten en son seviye zannetmekten Allah'a sığınırız ve gayr el maksadi, maksadi min zanni vasati ve gayr el maksadi min zanni gayr el maksadi. Hedef olmayan bir şeyi maksadan, Peki hedef olarak zannetmekten Allah-u Teala'yı ve Ve tasavvurul misaliyi peki bir de bir de e, tasavvurul misaliyi ve keyfiyi misali olan, keyfi olan, yani anlatıma gelebilen bir şeyi efendim tasavvur etmekten, dille ifadeye gelebilen bir şeyi, münezzehen anil misali ve keyfi, ee, misalden ve keyiften, ee, münezzeh, anlatılabilmekten, münezzeh bir şey olarak zannetmekten de Allah-u Teala'ya sığınırız. Demek ki bir takım şeyleri görüyorsun, eğer bunları konuşuyorsun, anlatıyorsun vesaire, sana diyorsun ki, peki bu anlatılabilen nokta, en yüksek nokta. Diye kim yani örnekli anlatabilme özelliği olan bir şeyi tasavvur etmekten ondan sonra, ne tasavvur etmekten yani münezzehen al misali vel keyfi anlatılamayacak bir güzellikmiş gibi zannetmekten peki yine Allahu u Teala'ya sınırız bir tevakkuf neyden ve kufi bir de mesela Allahu Teala Teala'ya sınır min zanni ve tasavvuri ve kufi peki geri kalmaktan Minel husuli ulaşmaktan İlel matlabil peki hakikiyye Hakiki peki Matlab'a Mevla'ya ulaşmaktan Geri kalmaktan Allah'a sığınırız Yani aradığını Bulamamak noktasında kalmaktan Aradığını peki bulamayıp Olduğu yere çakılıp kalmaktan Allah Celle Celal'e sığınırız Öyleyse şimdi burası Burası işte yani e, işin nirengi noktası burası Şimdi vereceği mesaj aha burası yem be aklı olan insan aklı başında olan bir insana gerekiyor en yekuna aliyel himmeti yüksek gayretli olmalı ve enla yaknaa yetinmemeli bi kulli ma yahsulu ve yanlış o ye. yani ele geçen ele geçenle yetinmemeli ele geçirdiği geçirdiğiyle geçir, geçir yetinmemeli ve miyatlubel matluba mevlayı aramalı, hedefe peki yani ulaşmalı, ee, o hedefi elde etmeli. Mimma vera'el vara. Ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde diye dile getirdiğimiz Allah'ı aramalı. Bulduğuyla aha Allah bu dememeli. Yani vakatil matta la teknefinde beykune dinikullillahi atekeremede. Yani eyli küfürle savaşın diyor Cenab-ı Hak Celle. Tamamen din, belki ortalığa hakim oluncaya kadar. Bitti böyle. E, önce, yani sonsuzluk peki, ruhunu yakalamak gerekiyor. Ondan sonra, yani işte efendim işte Amerika'yı dize getirin, tamam. Ondan sonra aşağı aşağıya. hatta hatta لَا fitnetun فِتْنَةٌ وَيَكُونَتْ dinu كُلُّهُ لِلّٰهِ Hiçbir fitne kalmayacak dünyada. Huzursuzluk emaresi tek bir, efendim yani siyah leke kalmayacak. Hatta din tamamen Allah'ın din oluncaya kadar devam, devam, devam. Onun için ecdat attan inmedi. Osmanlı'nın yıkılışını sürekli savaşlara bağlıyorlar. Çok savaş yaptı, işte ekonomi çöktü bilmem ne yaptı. Mesela. Ne yapacak peki? Allah bir tarafta diyor ki durma la, diyorum ondan sonra. Kafanı koparırım diyorum. Eee? Öbür taraftan değil halifeyim diyorsun. Peygamberin efendim diyorsun. diyorsun. Ee, ondan sonra dur peki. Nasıl göreceksin peki? Tariç. <Gülüyor> Ve يَطْلُبَ الْمَطْلُوبَ insan arayacak peki matlubunu aradığı hedefi wara وَرَائِ wara ki burada Allah tabi وَحُسُولُ مِسْلَازِ himmeti. Bak şimdi burası mıymıştı. Işte. Bunu muskaya, boynuna as, yılmaz. Bunu gözüne sürmeye, yılmaz. وَحُسُولُ مِسْلَازِ himmeti. Bak bu denli bir yüksek performans sahibi olmak istiyorsan şimdi tamam anladık yani. Yüksek gayet olmak lazım da bunu nasıl elde edeceğiz peki? Yok bende. Vahsul misli hazil hımmeti bu yüksek peki gayretin himmetin peki eforon e, meydana gelmesi mevkufun dealdır diyor Fatih nereye Allah tevecüvş <gülüyor> şeyhi şey olan zatın seni tii alması lazım peki sana teveccüh etmesi lazım sana himmet etmesi sana peki seni ilgi sahasına çekmesi gerekiyor el Muktedabih izinden gidilen takip etmiş olduğun zat seni ne yapacak? ilgilendiği kişilerin peki sürekli kendisine güç ve kuvvet vermiş olduğu insanların zümresine seni alması gerekiyor. O, ha, peki benim şeyhim var ya işte bana niye pompalamıyor ya teveccüh? Niye beni işte Ali Himmet yapmıyor? Her rüket şimdi bu, şu an bunu soruyor. İşte seviyoruz bu yolu Bilmem şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz memle vesaire. Hani işte himmet istiyoruz. Himmet yerine nikmet geliyor. Yani bela musibet <gülüyor> geliyor. Bir şey istiyoruz ondan sonra. Nusret istiyoruz, zulmet geliyor. Rahmet istiyoruz, zahmet geliyor. Ulan bu ne biçim tarikat ya? Bu nasıl şeyh ya? Dur bir dakika diyor. Bak ne var burada diyor. Ve <gülüyor> teveccühühü. Şeyhin var ya sana teveccühü. Seni peki ilgi sahasına, kendi manyetik sahasına çekmesi. Ee, neyle oluyor peki? Ve <gülüyor> teveccühühü muktedi ve muhabbeti müridin şeygine olan muhabbeti ihlas ve samimiyeti ne ise ne kadar ise aha, o kadar oluyor. Efendi 40 yıldan beri 50 yıldan beri okuyun okuyun okuyun der. Okuyun okuyun okuyun okuyun der. Peki han okuyan peki? Onu da himmet. Söylediğini ne kadarını peki dinledik ki? Ondan peki bir şey istiyoruz. Artı bir de faturayı onlara kesiyoruz değil mi? Önce sen dilekçe yazacaksın tamam mı? Önce ama dilekçenden kullandığın ifade, düzgün ifade. Bir müdüre mesela bir dilekçe veriyorsun. Kağıt kırışık karışık bilmem ne vesaire. Yamuk yumuk yazmışım bilmem ne vesaire falan filan. Kirli milli bir kağıt senin almayacağın. Kenarları solmuş mu? Allah'ım diyorsunuz işte bak hiç işte okur falan filan. O kağıt hiç okumaz da vururlar ama sen eğer diyelim dilekçeni bilgisayarla yazarsan, güzel yazarsan, düzgün yazarsan, ifadelerini düşünürse bakarlar ondan sonra hemen der ki kaleme havale eder kaleme gönderir vesaire, işlemin yürür gider tamam mı? Biz böyle futbol takımı muhtar gibi takıldı gidiyoruz işte Fenerbahçe'deyiz, İsmail Ağlayız vesaire falan filan gibi. Eee bir iş verildiği zaman, şey ya olur, ya olur mu ya vesaire falan filan, bir sürü şeyler ya alavara dalavara, yani. Onun için olmuyor, olmuyor, olmuyor. Askeriyede terfi veriyorlar değil mi? Ordu mesela tamam seni tiyye alıyor ama hizmet göster diyor. Ne yaptın şimdiye kadar? Hizmet efendim yani belgesini sunuyorsun, şu hizmetleri yaptım tamam mı? He. Ondan sonra sana diyelim mesela terfi veriyor. Ayrı bir olay. Ama normalde hizmet artı terfi. nedir bu iş. Veya memursun mesela, bulunduğun mesela birimde, başarılı olmuşsun diyelim, şef oluyorsun değil mi? Sonra seni müdür yapıyorlar. Belki daha sonra seni efendim bulmuş olduğun bir müessesenin, yani bir genel müdürü yapıyorlar vesaire. Bu iş böyle gider. Tarikatte de bu vardır. Şeyhi olan neden mi peki ihlas ve muhabbet, o denli karşı taraftan himmet. Bu iş böyle gider. Bu bir denklemdir bu. Bu bir formüldür bu. Bu sürekli çalışıyor bu. Kim bunu başarılı uyguluyorsa, netice ona göre müsmür oluyor, yani meyve veriyor. Abi. Kim bunu peki ya, işte, vesaire falan filan, bilmem Adam birisi geldi, ondan sonra makamını sormuş efendiye. Efendi benim makamım neresi? Böyle şeyler sorulmaz. Hadi bakmış böyle, efendi nereden buldu onu ya? Dedik hanım, Kabir namazı kılıyor musun dedi. Şöyle böyle dedi, efendim dedi, senin de makamın şöyle böyle Bin tane, on bin tane soracak soru var. On binin içerisinde adam öyle bir takıyor ki, adam, hani bir boksör birinci rauntta ani bir yumruk yiyor, nakavt oldu gitti. Gitti bizim büyük paralar efendim. On beş roundtık, masaj Birinci rauntta adam nakavt oldu gitti. Senin de bir nakavtın, de şöyle böyle, bir, bir kabir namazında durum bu ise peki. Kimse kendisine peygarmesin. Kimse kendi rütbesini kendisi tanıtmasın. Kimse kendini tezkiye etmesin. Herkes günahlarını silmekle meşgul olsun. Sen hizmeti yap tamam mı? Ankara'ya efendim işte ben şu hizmeti yaptım, bu hizmeti yaptım bana gönderin işte rütbe. Bunu yapamaz asker. Sen hizmet yaparsan, amirin seni takip ediyor ve Ankara'ya bildiriyor. Diyor ki Yılmaz Üstün şu şu, şu şu şu hizmetleri yapmıştır. Hizmet formu tamam, terfi ondan sonra geliyor. ...sâleke fabdullâh yutî men yaşâ... ...vallâhu zûfâzul azîm. Bu işler Allah vergisi kader. Ama kesbin de dahili var diyoruz, Senin çalışmanın da, ...peyki uğraşmanın da etkisi ve tesiri vardır. Olamıyoruz, olamıyoruz. Lafta acziyetimizi ifade ediyoruz fakat... ...yani yapabilme imkanın varken yapmıyorsun, ...ondan sonra olamıyor olamıyor diye vesaire falan... özü ortaya koyuyoruz. Amma velakin amma velâkin... ...karınmaç olsa, tamam mı? Ben ekmek işte almayı beceremiyorum, param var ama, almayı beceremiyorum diyen bir insan bulamazsın. E, Susuzun mesela su içemiyorum diyen bir insan bulamazsın. E evlendim ama elimden bir şey gelmiyor, beceriksiz falan filan e, olmuyor. İş bir, bir, bir becermek için neler neler yapıyor adam icabında. Buralara gelince iş beceriliyor, buraya gelince ondan sonra işte olmuyor ne yapalım mesela falan filan.